Tamam. Şimdi Şeyhul İslam Teymiye ne diyor burada? Diyor ki Bilakis onlar şuna iman ederler Onun benzeri hiçbir şey yoktur ki bu ayet zaten Ve huve ol basir O duyandır, işitendir. Bunun ne üzerine söyledi? Tahrif değil mi? Tekif, temsil, tatil. bunları nefyettikten ettikten sonra bu ayeti söyledi. Biz de zaten tahrif, ta e, tekif, temsil, tatil falan bunları nefyederken ederken bu ayeti deli getirdik ve şerh ettik. O yüzden burada ee, bir daha bu ayetin e, şerdin iadesine dönmeye gerek yok. Sadece müellif ne demiş ona bakacağız. Ee, sonra devam edelim. Buyurun. Halil <gülüyor> bu şekilde devam ediyor. Onun benzeri hiçbir şey yoktur şeklindeki Yüce Allah'ın kitabında yer alan bu muhkem ayet sıfatlar bahsinde ehli sünnet vel cemaatin düsturudur. Dipnot bu kanun ya da esas anlamına gelen farsça bir kelimedir. Tacil Urus'ta toplumlar için gereğince uygulama yapılan Nus'a diye açıklanmıştır. Nus'tur kelimesini almış. Evet. evet tamam önemli değil. Evet. Devam edelim. Çünkü Yüce Allah bu ayet-i kerimede hem nefi hem de ispatı bir arada dile getirmiştir. Evet. Nefi nerede burada? Onun benzeri hiçbir şey yoktur. Ha, onun benzeri hiçbir şey, onun misli hiçbir şey yoktur. yoktur. O nefi. duyandır, işitendir. Evet. Burası İspat. da ne? İspat kısmı. Evet. Kendisinin benzeri misli olmasını nefyederken semiyi ve basar işitmek ve görmeki ispat etmiştir. İşte bu da hak mezhebin muaddilenin yaptığı gibi sıfatları mutlak olarak nefyetmek olmadığını, temsile sapanların yaptıkları gibi de mutlak olarak ispat etmek olmadığını göstermektedir. Yani bak buraya diyor ki lehisekemi bir şey onun hiçbir benzeri yoktur, değil mi? Vahhu basir. O duyandır, görendir. Şimdi burada duyandır, görendir de hangi fırka yere diye? Mu'tazililer diye, Allah'ın isimlerinden sıfatlarından tatil edenlere erediye. Leyse kemislihi şey, onun hiçbir benzeri yoktur ki diye? Allah'a sıfat veya isim kabul edip de bu isim ve sıfatları mahlukata benzetenlere erediye. Evet. Yani aksi hak yol. Bunları temsil söz konusu olmaksızın öylece kabul etmektir. Onun mezeri hiçbir şey yoktur buyruğunun irabu hususunda farklı görüşler vardır. Bu görüşlerin bu görüşlerin en sahi olanına, olanına göre bu buyruktaki benzetme edatı olan kef tekit için fazladan gelmiştir. Ya burada ne aslında söylemek istiyorsan oku bakayım bir tamamla. Onun benzeri hiçbir şey yoktur buyruğunun irabu hususunda farklı görüşler vardır. Bu görüşlerin en sahi olanına göre bu buyruktaki benzetme edatı olan kef Tekin için fazladan gelmiştir. Şairin şu beyitinde olduğu gibi. Delikanlı Züher gibisi yoktur. Ahlaki itibariyle faziletlerde ona denk gelecek. <gülüyor> şimdi Türk Türk bunu nasıl anlasınız? <gülüyor> burada kef yok, yok. Bu şimdi şimdi burada ne demek? Söyleyse kemis mislihi şeyun. Şimdi bu ayette kemis kemislihi şey. K Ke ne demek? Burada Kâf gibi demek evet. diyelim. Türkçe kaba tabirle gibi. Yani benzerlik teşbih yani onun misli gibi yoktur. Evet. Yani abi senin mislin var, senin bir tane mislin var, senin o mislin gibisi yoktur. Böyle anlaşılmış olmuyor mu? Ne kadar tuhaf değil mi? Evet. Senin bir tane mislin var şimdi. Evet. Harşa şimdi Allah Azze ve Celle'nin bir misli var mı ki? On Allah'ın misli gibi birisi yoktur diyelim. Yani burada şimdi biraz işgal var. O yüzden çok. Şimdi tamam Türkçe'de bu mal okurken bir sorun olmuyor senin çünkü böyle çevirmişler bir şekilde onun bir benzeri yoktu diyorsun bitiyor olay ama şimdi bu bir araba işgal olabilir Arap Arapçayı iyi bilene işgal olabilir yani iyi bilenden kastım şu yani bir Arap düşün tamam belli bir sahna okumuş bu ona işgal olabilir çünkü şöyle bir şey var leyse mislihu şey deseydi Allah onun misli yoktur olurdu ama leyse mislihi dediği zaman oradaki kaf evet. işte orada bir işgal misli gibi yoktur. Allah'ın misli gibi yoktur. Yani Allah'ın bir tane misli var, o misli gibi başka bir şey yoktur e, şeklinde oluyor. O yüzden diyoruz ki burada en e, İrap'ta en e, yani çeşitli görüşler var. Diyoruz ki burada tekit, tekit bağımından. Yani Allah'ın misli, Allah gibi hakikaten hiçbir şey yoktur. Allah'ın benzeri hiçbir şey, gerçekten hiçbir şey yoktur. O manada tekit. Altta da işte ne verdi onu yaz? Şairin dediği gibi Oku bakayım bir daha şairin dediğini. Delikanlı Züheyr gibisi yoktur. Ahlaki, itibari, ahlaki itibariyle faziletleri de ona denk gelecek. He. E şimdi burada da bu Leyse kemislil feta Züheyr Kalkun yuazihu fil fedaili evet, Tamam Orada kemislil feta Züheyr. Burada da öyle bir irap vardır diyor bu şiirde. Buradan delil getiriyoruz. Hı hı. Bu iraba da dair. Hani bu Arap dili kaidesine dair. Hı hı. O önemli değil inşallah. Evet. evet. Bu sebepten ötürü onlar yüce Allah'ın kendi zatını Şimdi buradan bu kimin Devam. Ediyor, evet. Bu sebepten ötürü onlar yüce Allah'ın kendi zatını nitelendirdiği vasıfları onlar nefyedemezler. Nefyetmezler. Kelimeleri kullandıkları yerlerinden, açık anlamlarından uzaklaştırmak yoluna gitmezler. Onlar Allah'ın isim ve ayetlerine ilhada sapmazlar. Tamam. Evet, devam et bitmezler. Onun sıfatlarını, yaratıklarının yarattıklarının sıfatlarına benzetmezler ve keyiflendirmezler. Okey. Şimdi diyor ki fela, Evet. Ne dedik biz? Şimdi İbn-i bu kelamını açıklayacağız. Sonra Halleraz Şarih ne demiş? Ona bakacağız değil mi? Şimdi <gülüyor> fela yenfûne anhu fela yenfûne nefyetmezler anhu Allah'tan. Neyi? Ma o şeyi ki vasafa bihi nefsehu. Kendi nefsini vasfettiği o şeyi, Allah'ın kendi nefsini vasfettiği şeyi nefyetmezler. Ehli sünnet yani nefyetmez. Ve la yuhrifun, Tahrif etmezler el kelime kelimeleri an mevadihi yerlerinden tahrif etmezler. Ve la yulhidun. İlhada sapmazlar fi esmaillahi ve ayati. Allah'ın isimlerinde ve ayetlerinde. Ve la yukayyifun, keyiflendirmezler. Ve la yumessilun, misalendirmezler sıfatıhi. Allah'ın sıfatlarını. BİSİFATİ HALKİHİ Kendi yaratıklarının sıfatlarıyla. Tamam mı? Şimdi e, İbn-i Rahimullah ne diyor? Diyor ki, VE LA el kelime, EN Kelimeleri yerlerinden ne yapmazlar? Tahrif etmezler. Şimdi biz tahrifi anlattık. Daha kısa bir tabirle burada ne dedik? Tahrif aslında kelamı kelamı kendi manasından imale etmek demek. Kendi manasından saptırmak, kaydırmak demek. Yani senin e, bir kelam var, bir lafız var. O kullanıldığı zaman zihne bir mana çağrıştırıyor o lafızlar. Yani mesela diyorsun ki e, Ahmet evine gitti. Şimdi bu bir lafızdan, lafızlardan oluşan bir cümle, kelimelerden oluşan bir cümle. Bu cümle kullanıldığı zaman senin zihninde hemen ne oluyor? Bir mana tasavvur ediyor. İşte o zihninde anladığın o manadan kaydırıp, kaydırıp, delil olmadığı halde uzak bir manaya hamletmenin ismidir tahrif. Yani diyorsun ki Yılmaz eve gitti. Tamam. Bu ne demek? Burada bir Yılmaz diye birisi var. Burada da bir tane ev var. Yılmaz o eve doğru yönelip gidiyor. Bu, bunu anladın cümleden. Ama tutup dersin ki bu Yılmaz eve gidiyor oradan maksat Yılmaz eve gidiyor oradan maksat Yılmaz'ın oğlu gidiyor. Veya Yılmaz'ın kuvveti gidiyor. Veya Yılmaz'ın kudreti gidiyor. Veya Yılmaz'ın arabası gidiyor dersen bu lafzın delalet etmediği bir mana lafız olarak. Lafzın delalet etmediği bir mana. İşte sen dersen ki Yılmaz eve gidiyordan maksat Yılmaz'ın arabası gidiyor veya Yılmaz'ın sevgisi gidiyor veya Yılmaz'ın hanımı gidiyor ne dersen de. Veya Yılmaz'ın çocuğu gidiyor bu ne? Bu uzak bir mana. Çünkü lafızda böyle bir şey yok. Ve sen bu uzak manaya hamle ederken elinde özel bir karine de yok. Tamam mı? Özel bir karine de yok. İşte burada sen tahrife gitmiş olursun. Tamam? Burada tahrife gitmiş olursun. Şimdi İbni Teymiyye'ye dikkat et ne diyor? Diyor ki "Vela yuharifun el kelime. Kelimeleri tahrif etmezler." Amma vadi'ehi. Yerlerinden. Şimdi kelimeyi yerinden tahrif etmek nedir? Yani sen lafsı öne geçirerek mesela bir cümle var burada ayette veya hadiste bir cümle. Sen o cümlede işte bir kelimeyi öne alırsın veya Önde olan bir kelimeyi geriye alırsın veya bir ziyade eklersin veya bir kelimeden veya cümleden bir eksik e, cümleden bir şeyi eksiltirsin. İşte bu yerine koyulduktan sonraki senin üzerine serpiştirdiğin hastalıklar oluyor bunlar. Yani düşün ki burada bir tane cümle var. Allah sana bir cümleyle hitap ediyor. Mesela diyor ki, Allahu Musa teklimen Allah Musa ile konuştu. Sen işte dersen ki burada Allah mefuldür yani... Öne al, e, sonraya aldın, Musa'yı öne aldın veya e, o kelimeyi Allah'u dilde Allah'a okudun. Burada bak ne yaptın? Hep bir oynama yaptın. Ya öne aldın, ya arkaya aldın, ya çoğalttın, ya eksilttin. Allah bu kelimeleri yerli yerine koymuştu. Sana Resul'e hitap etti bununla. Kelimeleri yerli yerine koydu. Senin işte öne alman, geriye alman, eksiltmen ve çoğaltman bu, bu tip cümleleri, kelimeleri işte bu ne demiş o neye girmiş olur? Kelime Allah tarafından yerli yerine koyulduğu halde senin o kelimeyi yerinden oynatman, tahrif ederek yerinden batıl bir amaç için veya hak zannettiğin ama batıl olan bir amaç için oynatmanın ismidir. O yüzden İbn Teymiyye demiyor sadece kelimeleri tahrif etmezler demiyor. Bilekisi ne diyor? Kelimeleri bulunduğu yerden, olduğu yerden tahrif etmezler diye İbn Teymiyye o yüzden hı, lafız bulunduğu yerden, konulduğu yerden tahrif edilirse. Mesela senin Allahu Musa'dan, mesela Mu'tezil'in dediği gibi Allahu Musa. Şimdi burada Allah fail Musa meful. Onlara göre burada fail olan Musa sonradan gelmiş. Bak sonraya almışlar faili tamam mı zihinlerinde. Allah da sonra gelmesi lazımdı Musa kelimesinden önce ama önce gelmiş. Bu caizdir diyorlar edebiyatında doğrudur caizdir ama bir karene lazım. Onlar onu tenbiye etmiyor. O onların cehaleti. Ama sonuçta burada ne yapıyor mutezile? Bir tehir ve takdim yapıyor. Yani öne ve geriye alma olayını yaparak manayı değiştiriyor burada. O yüzden Allah'ın koymuş olduğu asıldan çıkarıyorlar onu. Allah kelimeyi yerine koymuş. Demiş ki kelleme. Sonra hangi kelimeyi ezikletmiş? Allah. Sonra Musa. Sonra teklimen. Onlar diyor ki tamam bu kelime yerli yerinde ama buranın aslı kelleme Musa Allah'a teklimen demektir. Musa önce Allah'a sonra zikretler Yani Allah burada mef'ul, Musa, fa'il. O yüzden yerlerinden değiştirmek budur. İşte bu da tahrif aslında lafzı tahrif etmektir. Lafızdaki tahrif ise yani konulduğu andan itibaren o lafız yerine onun tahrifi Allah'ın Arap dili edebiyatıyla yani Arapçayla hitap ettiği bu toplumun ilk anda anlayacağı mananın dışına çıkmak olur bu. Sonra İbn-i Teymi'ne diyor وَلَا يُلْحِذُونَ فِي أَسْمَاءِ ve وَاَيَاتِهِ Allah'ın isimlerinde ve ayetlerinde de ilhada sapmazlar. Şimdi ilhad ne demek? İlhad ilhad huvel ve vel inhirâf demek. İlhad lügaten el meylü vel inhirâf denler. El meylü vel inhirâf meyletmek, kaymak. Şimdi biz fıkıhta cenaze bahsinde geleceğiz. Sünnet midir, dil midir, alimler ne konuşmuş ayrı? Ne bu? Şimdi ama bu Suud'da devamlı yapılır. Mesela Türkiye'de yoktur bu. Yapmazlar kolay kolay. Şimdi kabiri kazarsın değil mi? Ne iki metre, bir metre, iki metre kazarsın kabiri birisini gömeceksin. Bu kabir nasıldır? Böyle düz değil mi? Dikdörtgen şeklinde bir e çukurdur. Şimdi kabirin en son noktası kazdığın yerin bir de içine doğru saat kıble tarafına doğru bir de içe doğru gömerler hafif. Bir yarım metre. Ölüyü işte o iç tarafa alırlar. Buraya dikkat et. Şimdi ka kabirde şöyle bir olay var. Şimdi şöyle düz iniyor kabir değil mi? Kazılıyor. düz kazılıyor. Sonra kıble, e kıble tarafına doğru yani sağa doğru iç tarafa bir yarım metre daha kazılıyor. Tamam mı? Bunu selef hep uygulamış. Hatta el-huduli lahden diyen selef olmuş Sa sahabelerden sözler var Allah Resulüne. E, e, nispet edilen hadisler var. Bunların sıhhati, münazarası tartışılacak sünnet mi? Ama suut da bu sünnet olarak kabul ediliyor. Evet. Çoğu insan tarafından ve bu uygulanıyor. Tamam mı? Şimdi bunu neden söyledim? Ne alakası var mevzumuzla? Hani o dedik ya bu çukur kazılıyor, bir de içe doğru yarım metre kazılıyor. Ona Araplar ne diyor? O kazmaya biliyor musun? Lah diyorlar. İlhat kelimesinden almış. Bak, dikkat et kelimeye. Lah diyorlar. Lah. Hadiste de şey, sahabe sözlerinde de vesaire de geçer bu kelime, lahd kelimesi. İlhad lahd kelimesinden alınmış. Peki o, kabir düz kayıldık, e, kazıldıktan sonra içe doğru yarım metre kazılıyor dedik ya, ona neden lahd ismini vermişler, ilhad ismini vermişler veya diyelim, bizim anlayacağımız tabirle olsun. Neden o çukura ilhat Çünkü sen dümdüz gidiyorsun ya, evet. çukurda ne yaptın? O düzlükten kaydın. Yani dümdüz bir hak var diyelim ortada, o düzlükten kaydın içe doğru. hani Bozdun tabiri caizse kabirin düzlüğünü. Yamuttun evet. biraz. Evet. Bak ilhat oradan alınmış. Hani ilhat kelimesini anlayalım diye. O zaman ilhat neymiş? Düz bir olay var diyelim. Böyle daha kaba bir tabirle mantıklı anlatayım. Düz bir yolda gidiyorsun. Düz bir yolda gidiyorsun arabayla. Bir de sağ tarafta böyle çalılıklar falan var yol gibi görünen. Ama bir yol değil. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? O yoldan, o düz yoldan sağ yola doğru giriş yapıyorsun. İşte doğru. bu olayı lugat olarak ilhattır. İlhad etmen yani doğru. o düzlükten ne yapman? Kayman. İşte o kabir de dümdüz kazıldığı için o ölünün gömüleceği noktaya kadar kazılıyor. 2 metre. İki metreden sonra biraz içe doğru sağ tarafa doğru bir yarım metre de öyle kazılıyor. Ve ölü o yarım metreye doğru itiliyor. Yarım metreye doğru itiliyor. Tamam mı? <gülüyor> İnşallah da vasiyet et bu Selef'in sünnetidir yani. Öyle gömüsünler inşallah. Tamam <gülüyor> mı <gülüyor> bizi? <Burada gülüyor> <yerde> gördüm, <gülüyor> <gülüyor> Ona işte ne denirler o sağa doğru kazılan hafif çukura? Lehd denirler. Yani ilhad kelimesi oradan almış. Çünkü o düzlükten sen ne yaptın abi? Kaydın. Tamam evet. Şimdi o zaman bu manada bak. Allah'ın isim ve sıfatlarından sıfatlarında ilhada sapmazlar. O zaman neye sapmazlar? Hiçbir yamukla sapmazlar demek. Bu kadar. O zaman senin isim sıfatta ehli sünnet gibi Kur'an ve sünnetin anlattığı dışında en ufak bir yanlışa düşmenin ismidir İlhat. Yani ne? Haktan sapman. Mesela dedin ki Allah'ın elinden maksat kudret elidir. Elin iptalini söylüyorsun ve kudret elidir. Bu ne? İlhat. Diyorsun ki burada konuşan Allah dildir Musa'dır. Bu ne? İlhat. Diyorsun ki eee gibi Allah üç eee e, üçüncünün 3 üç, e, e, üçün. e, üç, üçüncüsüdür. Bu ne? İlhat. Evet. Yani aklına ne gelecekse Allah'a yakışmayan, Allah'ın isim sıfatına sıfatlarına ters, bu kayıtlara ters. Bütün meylin sapmanın ismidir ilhat. O yüzden mesela biz mulhit kelimesini kullanırız. Murhit. Murhit genelde şimdi Arap dili edebiyatı kaydasına göre ve ilk dönem selefin kullanılması kullanıldığı döneme baktığımız zaman ve Arap dili edebiyatına baktığımız zaman aslında mulhid haktan sapan herkese kullanılan bir isimdir. Ve selef kullanmıştır bunu. Haktan her sapana sen mulhid diyebilirsin. Bu dinlen dinen caizi bırak. Asıl kullanılması gereken olay budur ki ilk dönem selef de hep bu şekilde kullanmıştır bunu. Yani ilk dönemde baktığın zaman mulhid kime denirdi? Haktan sapan Herhangi bir kişiye, ister bu haktan sapma, adamı küfre getirsin, ister bidata getirsin, ister fasıklığa getirsin, önemli değil. Yani haktan sapıyor mu bu adam? Gerek küfürle, gerek günahla, gerek fasıklıkla. Bu adama ne denirdi? Mülhid. Ama sonra mutaakhirler döneminde, yani sonradan gelenler, ki bunlar selef olsun, bilat olsun fark etmez. Bu kelime farklı manada kullanılmaya başladı. Bu önemli değil. Bazen Arap Bili Edebiyatı'nda ilk dönemde bazı kelimeler e, lugat olarak kullanılmış ama sonra o kelime... Sonra o kelime örfi olarak başka manada kullanılmış ve öyle devam etmiş. Şimdi Türkçe'de bir örnek verelim. Şimdi kulak kelimesini biliyoruz, değil mi biz? Kulak insanın e, e, duymasına yarayan, değil mi organı? Bu kulak. Bir de duymak, e, bir de e, asma kelimesi var. Asma ne? Yani tutuyorsun herhangi bir şeyi, değil mi bir yere asıyorsun, bağlıyorsun. Bunu da, heh, tamam. Asma kelimesi ve kulak. Bak iki kelime. Kulak, asma. Şimdi bu Türkçe'ye bir şekilde bu, bu kelime Türk, Türkçe'de kabul edilir. Yani insanlar bunu kullandı. Tarihi ne, ne zaman kulak kelimesini koydular. Bunları şimdi bilmiyoruz. Önemli değil. Ama kulak ve asma kelimesi var. Şimdi bu kelimeyi eski mantıkla düşün. Eski mantıkla. ilk böyle bu isme kulağa koymuşlar ve ilk de bir şey var ona asmak ismi koymuşlar. Şimdi bu iki kelimeyi düşün. İlk dönemde böyle. Daha böyle ilk Türkçe konuşuluyor ve bu kelimeler ilk defa kullanılıyor. O, o, o çağda olduğunu düşün. Bir insana deseydin ki ku, kulak astım. Ne anlaşılırdı ondan? He, tu, sanki tutuyorsun kulağını koparıyorsun. Iple bir tutup bir yere asıyorsun. Neden? Çünkü kulak kelimesi belli. Asma kelimesi belli. Tamam. Şimdi bunları anlıyoruz. Lafzını delalet ettiğim e, e, yani <gülüyor> e, burada fıkıhta, akidede bu türlü tabirleri çözmen lazım. Çünkü e, önünde yani uzun bir kat, şey var. Yani bir e, uzun bir yol var. Bunlar bu, bu yola girdin artık. Yani bunlara anlayacaksın. Hakikatun şer'iyye, hakikatun örfiye ve hakikatun lugaviye'' diye tabirler var. Bu fıkıhta gelecek. Mesela fıkıhta öyle bir yani hadiste öyle bir cümle gelecek ki önüne. Bu cümle kelime manasıyla mı anlayacağız yoksa o anki insanların örfü manasıyla mı anlayacağız? Yoksa Allah'ın bize hitap ettiği şer'i manayla mı anlayacağız? Aslen neyle anlayacağız? Allah'ın hitap ettiği şer'i manayla O yoksa örfî mana. O yoksa lugavî mana. Bu şekilde. Bunların sıralaması vardır. Bu çok önemli. Şimdi, bunu neden söylüyorum? Şimdi sen, o zaman bunu söyleseydin insanlar ne anlayacaktı? Kulağını tuttu, birisi bir yere astı, güleceklerdi, saçma da gelecekti belki. Değil mi? Ne demek? Kulak asılır mı yani? Hani sanki seni kulağından tavana asmışlar gibi. Hani? Değil mi? Ama sonradan ne oldu? Bu insanların örfünde bu ibare neye dönüştü? Dinlemeye. Değil mi? Dikkat çekmeye dönüştü. Şimdi sen Türkiye'nin neresine gidersen git. En ücra köşelerine git. Bir mevzu anlattık arkadaşlar kulak asıyor musunuz? Herkes ne anlayacak senin bu lafızından? Dinliyor musunuz? Değil mi? Bunu anlayacak. Kimse anlar mı senin kulağını asmak? Anlamaz. Şimdi ilk dönemde de mulhid kelimesi haktan sapanlar için... Kullanılıyordu. Sonradan bu örf, yani belki bu 3. yüzyıldan sonra, 4. yüzyıldan sonra oldu, yani tam tarih veremiyoruz. Ama bu insanların örfünde artık mulhid dendiği zaman dinden çıkan zındık, küfrünü ve inadını belli eden insanlar için kullanılır. O yüzden e, bugün mesela e, diyelim ki 405. Yüzyıl, e, yıllardan sonra kitap tehlif eden alimlerin kitaplarında mulhid kelimelerini falan duyduğunuz zaman veya fıkıh kitaplarında belki mulhid kelimesini duyduğunuz zaman daha çok, Bundan bundan ne anlayacaksın hemen? Dinden çıkan, zındık, küfrünü, inadını, tamam mı? belli eden insanlar için. O zaman ilk dönemde kullanılan mulhit kelimesi daha sonradan insanların örf örfüne yerleşen mulhid kelimesinden mana olarak daha evsaattır. Yani daha geniştir, daha kapsamlıdır. Neden daha geniş, daha kapsamlı? Hem küfre küf kü hem küfre kastediliyordu. Hem bidat kastediliyordu, küfür olmayan bidat kastediliyordu. Yani haktan çıkan her şey kastediliyordu. Sonradan insanların örfünde tek bir şey kastedilmiş oldu. <gülüyor> Daraltıldı yani bana. Ne olmuş oldu? Özel. Ha, özele indirildi. Ee, yani bu çok var. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bu hani e, Türkçede de çok var. Evet. Anlatabiliyor muyum? Mesela Azeriler anladın mı ya hani biz e, mesela biz anladın mı deriz değil mi anlamaya? Onlar başa düştün mü der mesela. Değil mi? Başa düştün mü? Ya mesela Azeriler öyle der. Başa düştün mü der. Şimdi bize tuhaf geliyor değil mi? Evet. Şimdi hiç unutmuyorum. Hazır mevzu açılmışken. Bizim bu bir Azeri vardı. Doktor. Tanıyorsun onu. Evet. Şimdi bizim bir arkadaş onunla e, ikide bir başa düştün mü diyordu. Tamam mı? Bizim arkadaş da dalga kesişiyordu. Diyordu. Bizim dil var. Sübhanallah abi ki bu caiz değil öyle demek de. Ama var ya Azeri arkadaş onu bir yerden bir yakaladı. Sübhanallah. <gülüyor> Kim boşver. Dedik ya dedi sen dedik ya ne bu ikide bir başa düştün başa düştün diyorsun ne biçim diliniz var sizin diyor şimdi bunun için Türk arkadaş. O da diyor ki ya akı diyor bu şimdi örf ve adet yani ben de şimdi size saçma bir sürü şey söylüyorum size kulak astı mı diyorsun ne alak var kulağa astılıyor musun falan yani bu böyledir hakikaten anladın mı o yüzden bu bütün dillerde vardır bu bütün dillerde vardır istisnasız bir kelime bir manaya konulmuştur ilk döneminde sonradan bu insanların örfünde ne olmuştur. ...başka manalara gelmiştir. Mesela bu fıkıhta da işe yarayacak. Bu, fıkı, bu fıkıhta da mesela işlenecek. Mesela hemen kavaca bir örnek vereyim. Mesela rüküden sonra el bağlanır mı bağlanmaz mı? Biz bunu fıkıhta tartışacağız. He, bunu da alimler ihtilaf etmiş. Bir i̇nsan bağlayabilir, salabilir. Anlatabiliyor muyum? Deliline bakar. Anla o öyle mi anladı, böyle mi anladı? Tamam bitti olay. Anlatabiliyor muyum? He, ya öyle anlamıştır, ya öyle anlamıştır. Ona göre amel eder. He, biz gerçi tercih edeceğiz yani fıkıhta. E, doğru olan görüşün salma olduğunu. Münakaşasını yapacağız. Hatta el bağ yürküden sonra el bağlamanın çok ama çok çok zayıf olduğunu da anlatacağız. Yani çok az ihtimal yani. Yani ha hani tabiri caizse yüzde bir ihtimal diyebilirsin. A ama yüzde bir de yine veriyoruz yani ihtilaf olduğu için. Anladın Yoksa o yüzde biri de vermeyeceğiz. Heh, salmaktır asıl. E mesela bunu neden örnek veriyorum? Mesela ne diyorlar bunlar? Allah Resulü kıyamda el bağlardı. Değil mi? Kıyam neye denir? İlk kıyama da kıyam denir. İkinci kıyama da kıyam denir. Şimdi bu hangi manası? Lugat manası. He? Bir de hangi mana var dedik? Şer'i mana var. Bir de hangi mana var? Örfî mana var. Şimdi şer'i manaya bakıyoruz. Hiç Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mesela rüküden sonraki isme kıyam demiş mi? Direkt böyle o, o lafzı kullanarak. Bakıyoruz hiçbir hasta yok. Hiçbir hasta yok şimdi. Tamam mı? Hiçbir hasta rüküden sonraki olaya kıyam ismini vermiyor. Ne diyor mesela? Allah Resulü kıyam demiş, Fatih okudu diyor, Ruk, işte Ruku, sonra Ruku'dan sonra Ruku'dan kalkarken diyor. Bak onun ismine ne ismini vermiş? Ruku'dan kalkarken ismini vermiş. Bak hiç kıyam vermemiş. Baktığın zaman şimdi şer'i olarak yok. Zaten bunu iki tarafta itira, e, itiraz etmiyor buna. İki tarafta ne yapıyor buna? İtiraz etmiyor. İki tarafta diyor ki, e, buna şş, yani Kur'an ve sünnette kıyam denmemiş isim olarak. Kur'an ve sünnette isim, bunu iki tarafta söylüyor. Rüküden sonra el bağlayanlar da bağlamayanlar da bunu kabul ediyor. Ama aralarındaki itilaf ne? Rüküden sonra el bağlayanlar diyor ki lugat olarak kıyam ayakta durmak demektir. O zaman bu neyi kapsar? İlk kıyamı ve ikinci kıyamı kapsar. Biz de diyoruz ki ilk kategori neydi? Şer'i, lügatın şer'i kısmı. Orada yok dedik. O zaman iki şey kaldı. Örfi kısmı ve ne kısmı kaldı? Örfi kısmı ve lügavi kısmı kaldı. Şimdi örfi kısmı mı bizim için daha itibarlıdır? Yani yoksa lugavi kısmı mı? Örfi kısmı bizim için daha mutabellidir. Aynı demin verdiğim örnek gibi. Sen bir kitapta, Türkçe, bir romanda kulak hasta okuduğun zaman ne anlarsın? Dinlemeyi anlarsın değil mi? Çünkü insanların örfünde o. Sahabelerin örfünde de, sahabelerin örfünde de baktığınız zaman hiçbir zaman sahabelerin kendi örfünde rükudan sonraki olaya da kıyam dememişler. Hep rükudan sonra demişler, rükudan sonra demişler. O yüzden rükudan sonraki şeye ee, kıyam lugavi olarak denir ama... Hakikatin örfi olarak denmez. E hakikatin örfi ise hakikatin lugaviye mukaddemdir. Anlatabiliyor mı? O yüzden kıyamda el bağlardı sözü hiçbir zaman ikinci kıyamı kapsamaz. Neden? Sahabelerin örfünde ona kıyam denmezdi. Neden? Çünkü sahabeler ve Allah Resulü'nün hadisleri hep buna ne ismini koymuş? Yani sahabelere buna ne ismi koymuş? Rükü'den sonra demişler. Rükü'den sonra böyle olurdu. Rükü'den sonra Semihallah'a ölümen hamile derdi. Rükü'den kalktıktan sonra. Rükü'den sonra. Bak hep bu isimleri vermişler tamam mı? Yani sahabelerin örfünde rükudan kalktığın zaman o ha kalkış haline o örfte ne deniyordu? Rükudan kalktıktan sonra deniyordu. Rükudan kalkarken deniyordu. Bu türlü lafızlar kullanılıyordu. E, bunu tartışacağız tabii daha bayağı başka deliller de getireceğiz. Bu görüşün çok zayıf olduğuna da. Yani ala kulli hal e, bunu biraz daha açacağız. Nedir hakikatin örfü, hakikatin lügavi, hakikatin şer'iyye? O çok önemli. Ha, evet. Ama şimdi hazır yeri gelmişken burada kısaca anlatmamın da <gülüyor> faydası var. Şimdi şöyle yapayım hemen. Şimdi Allah ve Resulü bize bazı kelimelerle, bazı lafızlarla hitap eder. Tamam mı? Biz bu hita, bu la, e, bize hitap edilen lafızları biz bir şekilde anlarız. Şimdi lafızların, lafızları üç kısımda ele alıyoruz. Üç kısımda ele al alıyoruz. Bir, eee... Lugavi hakikat, şey şer'i hakikat, yani lugatı üç kısma bölüyoruz. Şer'i, şer'i hakikat, hakikat, iki yazıyorum ben tahtaya, örf'i, örf'i hakikat, hakikat, tamam mı? Örf'i hakikat, bir de lugavi hakikat, lugavi hakikat, tamam mı? Şimdi şer'i hakikat, örfî hakikat, lugavî hakikat. Şimdi bizi eğer Kur'an'da ve sünnette bir lafız geliyorsa ve o lafzı Allah bize beyan etmişse manasını açıklamışsa veya Resulü açıklamışsa direkt men biz o şer'i hakikati alırız. Örfî hakikat ve lugavî hakikatı çöpe atarız. Evet. Tamam? Ne yaparız? Cehennemin dibine atarız, çöpe atarız yani. Hiç bizi ilgilendirmez. Tamam mı? Eğer şer'i şer'i olarak o, özellikle o lafzın üzerine konuşulmamışsa bir lafız var. Özellikle o lafzın üzerine konuşulmamışsa tamam mı? O zaman ikinci kısmında bizi hangisi ilgilendirir? Lugat kısmı mı ilgilendirir? Örf kısmı ilgilendirir. Tamam mı? Çünkü insanların örfünde çünkü Allah kime hitap ediyordu? Arap toplumu. Onun örfüne ve onların anlayacağı bir hitapta hükmediyordu. Aynı mesela şimdi mesela diyelim ki Herhangi bir cumhurbaşkanı, başbakan vesaire tuttu, bir miting verdi. Değil mi? Mitingde ey arkadaşlar bana kulak asın dediğinde, tamam kimse koparıp kulağını asmaz ona. Neden? Çünkü insanların örfünde kulak asmak kullanılırdı. Şimdi sen başbakanın sözünden veya cumhurbaşkanının sözünden veya bir imamın bu sözünden, minberdeki. Lugat kısmını mı alırsın, kulak asmayı mı alırsın? Yoksa örf kısmını mı alırsın? Örf kısmını, bütün akıllı insan bu icmaen böyledir. Aksini alan... Delidir, mecnundur veya e, e, kötü bir kastı vardır vesaire. O zaman ikinci kısım ne? Örfi hakikat. Üç, i̇şte bu da yoksa o zaman lügatı itibar alırsın. Şimdi bir örnek verelim. İman. İman. İman kelimesi. Şimdi, iman kelimesi, Kur'an ve sünnette var mı bu kelime? Var. Peki Allah ve Resulü imanı bize anlatmış mı? İman kelimesinin olduğunu anlatmış. İman demiş değil mi? 70 subedir demiş. Değil mi? E, e, Amel'in imandan olduğunu söylemiş. İmanın kalple tas tasdik olduğunu şartını zikretmiş. Ayetlerde, hadislerde. Dille söylemenin. Kulü la ilahe illallah. Dille söylemenin. Değil mi? Şartiyetini söylemiş. Ha, o zaman şimdi iman kelimesi lügatta ne dedik dedik biz? İman kelimesi. Tasdik. Şimdi bu lügat kısmı Tasdik. Geldi Cehmiye ne yaptı? Dedi ki biz Allah bize iman edin diyor. İmanın da lügat manası nedir? Tasdik. O zaman biz Allah'a tasdik ettin mi kalben bitti olay. Hiç dille söylemesek de olur. azalarla amel etmek etsek, etmesek de olur. Biz diyoruz ki ya neden öyle diyorsunuz siz? Bu söylediğiniz batıl. Ne diyorlar bize? Ya olur mu Allah iman edin demiyor mu? İmanın da lügat manası? Tasdik. Peki bu üç kısımdan hangisini aldılar? Cehalete bak. En düşüğünü aldılar. Neden? Biz diyoruz ki her ne kadar iman kelimesi tasdikse de lugatta ama Allah bu lugatı, bu e, tasdik manasına gelen bu imanı daha geniş manada anlatmıştır bize. Ameli de sokmuştur imana. Dil ile söylemeyi de sokmuştur iman kelimesini. O zaman bizi ilgilendiren burada hakikatın şer'iye yani şer'i hakikattir. Anlatabiliyor muyum? Şer'i hakikattir. E, şimdi örfi hakikate de burada bakılmaz çünkü neden? Neden? E, de, İslam gelmeden önce e, imanla bir araşkası yoktu. Sen iman nedir bilmezdin diyor. Mesela buna, bunu Allah Resulüne bile diyorken düşün sahabeleri. Şimdi burada örf de atıldı geriye. Ne kaldı? Lugavi ve şer'i manası kaldı. Cehmiye cehaleti tuttu. Sapıklar tuttu. Bunun ne yaptı? İmanın lugat manasını aldı tasdik kısmını. Biz diyoruz ki şer'i kısmı varken burada Allah ve Resulü bu imana bir mana yüklemişken siz lugata dönemezsiniz burada. Siz lugata dönemezsiniz. Değil mi? Hani zulmü nasıl anlamıştı? Sahabeler lügat manasıyla anlamıştı. Allah Resulü ne yaptı? Ona şer'i bir mana yükledi. Halbuki lügat manası sahabelerin anladığı noktada doğruydu. Zulüm ne demek? Bir şeyi olm olmadığı yere koymanın ismi zulümdür. Sen çaya, tuz atarsan o zulümdür. Çünkü şeker atman lazım. Tamam mı? Sen diyelim ki kaleyi, kalemi kalemliğe değil de televizyonun üzerine koyarsan lügat manasında bu zulümdür. Çünkü yeri onun kalemliktir. Bu şekilde. Sahabe de ne yap nefslerine zulmetmekten maksat ne anladılar? Yani sen ne yaparsan yap kötü bir şey. Bu bu ayetin dahili içine giriyorsun. Allah Resulü de hemen onu lügat manasından çıkardı. Yani çıkar çıkardı değil, e, haslaştırdı. Ona şer'i bir mana açtı onda onun da şirk olduğunu söyledi. Tamam mı? Ha, o zaman şimdi biz naslara baktığımızda bize bir hitap geliyor. Ya mesela rükudan sonraki kıyam olayı da böyledir. Biz rükudan sonraki ayakta duruşa kıyam ismini veremeyiz. Çünkü şer'i olarak Allah Resulü ona kıyam ismi vermemiştir. Yani mesela şöyle dememiştir, Rükü'den sonra kıyamdayken Mesela böyle bir isim yok, bak hiç kıyam değil. Veya Rükü'den sonraki kıyamda, hiç değil. Biz bunu, biz bunu kendimiz kullanıyoruz insan olarak. Şimdi sahabenin örfüne dön. Sahabenin örfünde de hiçbir zaman ruku'dan sonraki ayakta duruşa man ke o kelime olarak ne demiş, ne dememişler? Kıyam dememişler. Onların örfünde Rükü'den sonraki kalkışın ismi nedir? Ruku'dan sonra kalkmaktır. O yüzden lafızlarına bak. Rukudan kalkarken, rukudan kalktığı zaman, rukudan doğrulurken hep bu lafızlar vardır. Bak o zaman kıyam ismi ver. O yüzden kıyamda eller bağlandı dediğinde bu ilk kıyama hamlet Çünkü sahabelerin örfünde kıyam kelimesinin manası hangisiymiş? Hangisi? ilk kıyam. Ve Allah Resulü de zaten hep ilk kıyama hamletmiştir. Kıyamda Fatiha okur demiştir. Bak ilk kıyama kıyam ismi vermiş. Ama ikinci kıyama ne Allah Resulü kıyam ismi vermiş ne de sahabelerin örfünde o, o zaman biz burada tutup nasıl umuma vuramayız. Yani burada Allah Resulü umum lafız kullanmıştır, kıyam demiştir. Bu ilk kıyamı da kapsar diyemeyiz. İkinci bir reddiye de var. O fıkıhta gelecek. Yani bir sürü reddiye var. Mesela kısaca anlatacak olursak, yani maksat girmişken. Burada mesela ikinci kıyamada, e, hani diyorlar ya burada kıyamda e, ellerini bağlardı. Burada umum bir lafız vardır. İkisini de kapsar. Biz diyoruz ki burada umum bir lafız yoktur. Mutlak bir lafız vardır. Mutlakla umum arasında Fark var. O da gelecek. Lafız ne zaman umum olur, ne zaman mutlak olur o da fıkhta tartışılacak. Orada umum bir lafız yoktur. Kıyamda ellerini bağlardı o umum bir lafız değil. Anladın mı? Kıyamda. O zaman umum. E, i̇yi diyor ki o zaman Allah Azze ve Celle bir tane köle azad edin. E bunu da umum alalım o zaman. Dünyadaki bütün köleleri azad et. Değil mi? Şimdi Allah Kur'an'da diyor ki e, gemin kefaretin için köle azad et. Hangi köle? Umum. O zaman dünyadaki bütün köleleri azad etmen lazım. Doğru mu? He? Ama sen bir tane köle azad edeceksin. İ kıyamda ellerini bağlardı. İyi, e, o zaman ne kadar kıyam varsa ellerini bağlayalım. Yok, bir tane kıyamda ellerini bağlayalım. Çünkü bu iki lafız da mutlak. Mutlak nedir, umum nedir, bu ne zaman e, gelecek? Yani umum bütün fertlere hamledir ama mus, mutlak ise meşhur olan tek bir ferde hamledilir. O da kelimelerin siyak sibakıyla mutlak mıdır, muk, e, mef, e, umum mudur anlaşılır. Ve e, kıyamda elleri bağlardı, nekir olarak gelmiştir lafız olarak. Bu da mutlak ifade eder. Yani tek bir şey, o da ilk kıyam. O gelecek alaküller. Şimdi <gülüyor> burada biz bunun neyin üzerine söyledik? Yani fala yulhidone, değil mi? Bunlar ne yapmazlar? Fala el kelime an mevadihi. Kelimeleri şey fala vala yulhidone fi esmâ ve ayatî. Allah'ın isimlerinde ve ayetlerinde ne yapmazlar bunlar? İlhada sapmazlar. <gülüyor> ve la yukayyifun ve la ve misalendirmezler. Keyif misal anlattık. Sıfatıhi, Allah'ın sıfatlarını misfati, halkı, mahlukatlarının sıfatına benzetmezler. Evet. Devam. <gülüyor> Heras şere şöyle devam ediyor. Yüce Allah'ın kendi zatına nitelendirdiği sıfatları ondan nefretmezler, sözleri daha önce geçen ifadeler esas alınarak ortaya konulmuş bir ayrıntı açıklamadır. Onlar bu şekilde Allah'a iman ettiklerine göre sıfatları nefretmezler, tahrif etmezler, keyiflendirmezler ve temsil yoluna da gitmezler demektir. Hı. Yerler lafzı, yerin çoğulu olup, bundan maksat ifadelerin anlaşılması gereken ve onlarla kastedilen mana manalardır. Çünkü lafızlar mutlak olarak kullanıldığı takdirde Hatıra gelen anlamlar bunlardır. Yani mutlak olarak kullanıldığında hatıra gelen anlamlar bunlardır. Yani sen bir lafzı kullanıyorsun. Senin ilk hatırına bir mana geliyor. İşte senin o manadan sapmak, sapman, bir delil olmadan elinden sapman, bu nedir? Bu ilhattır. Yani diyorsun ki mesela, ee, Ahmet kitabı bitirdi. Şu kitabı okudu ve bitirdi. Aklına bir mana geldi mi şimdi? Bir tane kitaplar Ahmet alıyor, onu okuyor ve bitiriyor. Sen dersin ki Ahmet bu kitabı okudu bitirdik de, bitirmesinden maksat bu kitaba şöyle kaba bir göz gezdirdi. İşte bu asıl manadan ne yapmak bir, bir de delil yok diyelim elinde öyle derken. O zaman ne oldu bu asıl manadan sapmak yani ilhad etmek demek olur. Evet. Yani bugünkü mevzu Allah Azze ve Celle istiva etti arşa. Arşa istiva ettiği zaman senin zihninde hemen bir mana tasavvur eder. Ney? Allah arşının üzerinde olduğuna dair. Değil mi? Sen tutar dersen ki işte oradan maksat istilaydı, ele geçirmekti, yok hakimiyeti altına almaktı vesaire. İşte bu ne olur? İlk zihne gelen, hatıra gelen o manadan kaymak olur. Bir delilsiz şekilde. Evet. Onlar bu ilk anlaşılan anlamları bırakarak sözleri başka tarafa kaydırmaz, götürmezler. Evet. Başlık Allah'ın isimlerinde. İlhat, eğriliğe sapmak. Peki Allah'ın isimlerinde İlhada sapmak ne demek? Evet. Şimdi biz bunu anlattık. Dedik ki senin Kur'an ve sünnet gibi düşünmediğin her nokta ilhattır isim sıfatta evet. Tamam mı? Ha, ama bu misal verir o ayrı. Tamam. Buna bir sürü misal verebilirsin. Evet. Onlar Allah'ın isim ve ayetlerinde İlhada, inkara, inkara, manalarını kaydırmaya sapmazlar sözlerine gelince büyük ilim adamı merhum İbnül Kayyip şöyle demektedir. Allah'ın isimlerinde ilhat, eğriliğe, inkara sapmak o isimleri Hakikat, hakikatlerini ve manalarını onlar hakkında sabit olmuş hak anlamlarından uzaklaştırmak evet, demektir. Onlar için hak olmuş sabit manaları var. İstiva bellidir. Evet. İstiva alayla kullanıldığı evet. zaman uluv ifade eder. Üste olmak. Bunun bir manası var. İşte senin o manadan saptırman ilhattır. Evet. Bu kelime meyletmek, sapmaktan alınmıştır. Evet. Neden? Yani bu kelime ilhat kelimesi meyletmek ve sapmak kelimesinden evet. alınmadır. Tamam mı? Evet. Nitekim lehade kökü de buna delalet etmektedir. Yani ne demek? lahada kökü demin ö verdiğimizden ilhad kelimesi lahade kökünden almıştır. Lam harfi evet. değil mi? Evet. Ha harfi evet. bir de dal eddalu harfi. El lamu ve ha'u bu üç harften. Evet. Bu üç kökten alınmış. Bu kökte ne demek? Bu kök bu lahd kelimesi de yani ilhad kelimesinin alındığı bu laht kelimesi yani ilhadın o kökten ge geldiği bu laht kelimesi evet. meyletmek. Kabirdeki o yüzden düz çukur kazılıyor ve yarım metre içe doğru kıble tarafına doğru kazıyorsun. Ona lah demiş Araplar. Neden? Düzlükten kaydığın için. Lugat manasıyla ona lah demişler. Abi. Evet Araplar. Evet. Lah de buradan gelmektedir ki bu da ortasından yana doğru kaymış kabrin yan tarafında yarık açmak demektir. Bak gördün burada beyan ediyor. Evet. evet. Hak'tan meyleden ve hak olmayan şeyleri dine sokan kimse hakkında kullanın. Dinde mülhit tabir de bunda, buradan, buradan gelmektedir. He bak bu da bizim ilk dönem tabirini kullanmış. Yani mülhit haktan saptın mı mülhitsin aslında sen. Ama bugün mesela fıkıh kitaplarında sonradan gelen veya günümüzde yazılan akide kitaplarında Mülhid'i duyduğun zaman bundan ne anlayacaksın? Örfi manasını alacaksın. Çünkü örfte artık yerleştir Mülhid. Tamam mı? Örfte yerleşti. Neymiş bu? Örfte, ee, örfte bu yerleşti. Neymiş bu örfte? Yani ee, kafir olan, küfrünü ve inadını belli eden. Ama eski kitaplarda buna baktığın zaman Mülhid duyduğun zaman illa bundan küfre geleni anlamayacaksın. Evet. Evet, devam O halde Allah'ın isimlerinde ilhat ya onları bile bile reddetmek ve hiçbir bütün inkar etmekle olur yahut da onların anlamlarını inkar edip hiçbir anlam ifade etmeyecek şekilde açıklamaktır ya da onları evet. doğrudan uzaklaştırıp fasit tevillerle ha hakkın dışına çıkartmaktır. Bir daha oku bakayım orayı. O halde Allah'ın isimlerinde ilhat Bak, neymiş? İlhat. Evet. Ya onları bile, bile reddetmek. Ya bile bile reddetmek. Yani tutup bile bile reddedersin. Buna ilhad denir. Neden? Çünkü saptın. İlhad kelimesi sapma. Saptın. Evet. Ve hiçbir bütün inkar etmekle olur. Veya hiçbir bütün inkar ettin. Saptın. Evet. Çünkü Allah sana inkar etmiyor, ispat et diyor. Evet. evet. Yahut da onların anlamlarını inkar edip hiçbir anlam ifade etmeyecek şekilde açıklamakta. Yani tefvida gittin mesela. Dedin ki bunların içi boş bu manaların. Burada da ilhade saptın. Çünkü içi boş değil. İstiva malumdur diyor mesela İmam Malik Allah diyor ki size bu kitabı indirdik anlıyorsunuz diye. E, manası boş olan bir şey anlaşılır mı? Evet. Anlaşılmaz. Bu mufavvidaların cehaletine delalet eder. Evet. Ya da onları doğrudan uzaklaştırıp fasit tevillerle evet. hakkın dışına çıkartmaktır. Bu da mesela ne? İstiva evet var diyorsun ama istiladır diyorsun. Evet. Bu da haktan kaydın. Hepsinin ismidir İlhad işte. Evet. Kaymak evet. Yahut bu sıfatları sonradan yaratılmış... Bir takım varlıklara isim vermekle Bak olur. burada hepsiniz gibi muabdile, muşebihe, mufavlida evet. hepsini zikretti. En sonunda zikrettiği muşebihe. Değil mi? Ne dedi en sonunda? Benzetmek mi dedi? Evet. Ha. Ya tutarsın dersin ki Allah'ın... İsim vermekle Nasıl? Sonradan yaratılmış bir takım varlıklara isim vermekle Ha olur. mesela uzza. Ee, mesela uzza vesaire bu var ya. Mesela azizden alınmıştır. Allah'ın aziz isminden. Bunların hepsi ney? iletmek, Sapmaktır. Yani evet. Allah'a buçuk... tutup mesela Allah'a tutup eee... E, kendi isminden olmayan bir şeyi isim isim olarak vermek Allah. Bunların hepsi ilhattır. Vahdeti vücudcuların yaptığı ilhattır. Evet. Hepsi. Vahdeti vücudu savunanların ilhadı gibi. Evet. Yapılan bu açıklamanın özü şudur. Selef, Yüce Allah'ın kitabı kerimde, keriminde kendi zatı hakkında, Resulünün de Yüce Allah hakkında haber verdiği her bir şeye tahrif ve tatilden keyiflendirme ve temsilden uzak bir şekilde iman ederler. Bunların hepsini anlattık. Tekrif, evet. Tahrif, teklif, temsil vesaire. Evet. Yüce Allah'ın zatı ve sıfatları hakkında söz söylemeyi aynı konu olarak kabul ederler. Hmm. Çünkü sıfatlara dair söz söylemek zat hakkında söz söylemenin bir ayrıntısıdır. Evet. Bak bu mükemmel bir kaide. Onu bir daha oku. Kaki. Çünkü sıfatlara dair söz söylemek zat hakkında söz söylemenin bir ayrıntısıdır. Bila ki sıfatlar hakkında za söz söylemek evet. zat hakkında söz, söz söylemenin bir, ayrısı. bir ayrısıdır. Yani ne demek bu? İze kana isbatuz zati isbatu vücudin la isbatu taklifin fekezalik isbatu sıfat. Yani ne demek bu? Sen zat hakkında ne söylersen sıfat hakkında da onu söylemek zorundasın. Aksi halde tenakuzu düşersin. Şimdi Allah'ın Allah'ın zatı var mı? Var. Sen o zaman mahlukatın zatı da var mı? Var. Değil mi? Peki Allah'ın zatı mahlukatın zatıyla bir mi? Değil. O zaman şimdi Allah'ın eli yok diyenlere Allah var, Allah'ın eli yok diyenlere şöyle, neden bunlar yok diyorlar? Var dersek mahlukata benzetiriz. O zaman bunlar Allah var da dememek, dememeleri lazım. Yok. Neden? Çünkü sen Allah var dediğin zaman mahlukata benzetirsin. Neden? Çünkü mahlukat da var. Allah'ın zatı vardır diyemezsin. Neden? Çünkü mahlukatın da zatı var. Allah mevcuttur diyemezsin. Çünkü mahlukatlar da mevcuttur Allah yoktur da diyemezsin. Çünkü yokluğa benzetmiş olursun bu sefer. Yani sen tutup kendini öldürmen lazım. Yani, tamam Allah var diyemezsin. Var dersen varlıklara benzetirsin. Allah yok diyemezsin. Yok dersen yokluklara benzetirsin. O yüzden bazı sapıklar çıkmış bunu söylemişler biliyor musun? İşin içinden çıkamayınca Cehmiye'den. İşin içinden çıkamayınca demişler ki evet biz ne Allah vardır diyoruz ne de yok diyoruz. Çünkü var dersek varlıklara benzetiriz, yok dersek yokluklara. Şimdi bunlar haklı eşarilere, eşarilere göre bunlar daha akıllı. Vallahi ben daha akıllı görüyorum eşarilere göre bu noktada. Evet. Bak adamlar delikanlı gibi söylüyor yani tabiri caizse. Biz Allah var da demiyoruz, var dersek mahlukatlara benzetiriz, varlıklara benzetiriz. Yok dersek de Allah'a yokluklara benzetiriz. Şey gibi. Heh. Benzileyim. Heh. Benzileyim. Yani Benzileyim. hani bu neden diyorum eşareler? Şimdi eşareleri tut bir, bir kısım sıfatı kabul et. Evet. Bir kısım sıfatı kabul etme. Yani bu ne evet. çelişki? Evet. Hani bu ne lahana turşusu mu diyorlar? Ne diyorlar? Evet. Yani sen Allah'ın evet. kelamı var de ama Allah'ın eli yok de. Evet. E neden Allah'ın eli yok kardeş? Benzileyim. E şimdi Allah'ın eli var dersen benzetirim. E evet. Niye benzetiyorsun ki? E kulların da eli var diyor. E tamam Allah'ın kelamı da var deme o zaman. Kulların da kelamı var konuşuyorlar. Evet. Değil evet. mi? Onlar diyor ki olur mu canım Allah'ın kelamı kulların kelamına benzemez. İşte biz de diyoruz ki tamam Allah'ın kelamı, şey Allah'ın eli, mahlukatın eline benzemez. benzemez. Yani sen bir kısım sıfatla ne söylüyorsan diğerinde de söyle bunu. Ama diğerini inkar ediyorsan o zaman ebirlerini de et. Toplanıyor. Yani. Aynı şimdi bu mevzu da böyle. Sen Allah'ın zatı vardır diyorsan bizim zatımıza benzemez. Güzel. O zaman o zata o zatta bulunan sıfatlar da otomatikmen mahlukatlarda olan e, sıfatlara benzemeyecek. Şimdi çok önemli Erhan abi. Önemli bir nokta var. Zat neyle kaimdir? Sıfatla. Değil mi? Zatı zat haline getiren tabir caizse nedir? Sıfattır. Yani bir zatta bir sıfat vardır. Her zatta sıfat vardır. Her zatta sıfat vardır. Çünkü zat mevcuttur en azından mevcudiyet sıfatı vardır yani. Tamam mı? E şimdi Allah azze ve celle de kendisine sıfat izafi etmiyor mu? Ediyor. Güzel. Şimdi bunun Madem ki Allah'ın zatı var ve bu zatın sıfatları var, o zaman sen zatta ne söyleyeceksen sıfatlarında da onu söyleyeceksin. Çünkü zat sıfat sıfat zattır bir noktada. Yani sıfat zatın aynı midir gayrı midir onu geleceğiz. Hani kaba tabirle böyle diyelim. Evet. Tamam mı? O zaman sen zatta söyleyeceğin her şeyi sıfatta da söylemek zorundasın. Sıfatla söyleyeceğin her şeyi zatta da söylemek zorundasın. Nasıl ki Allah'ın zatı var, bizim zatımıza benzemez. O zatta bulunan sıfatlar da bizim sıfatlara otomatikmen benzemeyecektir zaten. Şimdi Allah'ın mevcudiyeti, Allah mevcuttur ama bizim mevcudiyetimize benzemez. Allah vardır ama onun varlığı bizim varlığımız gibi değildir. Ne fark var Allah'ın varlığı ile bizim varlığımız arasında? Mesela bir sürü fark sayabilirsin. Mesela bizim varlığımızın bir başlangıcı vardır ama Allah'ın yoktur. Bizim varlığımızın bir sonu vardır ama Allah'ın varlığının sonu yoktur. Bizim varlığımız bir şeye muhtaçtır. O da ne? Allah'a Allah muhtaç. Ama Allah'ın varlığı hiçbir şeye muhtaç değil bilakis ismi vardır kayyum. Kayyum ney? Makame bir nefsi Kendi başına var olan, hiçbir şeye ihtiyaç duymaksızın var olan demektir kayyum. Diğer bir manası daha var. Kullar kayyumun iki manası var. Kendi başına hiç kimseye ihtiyaç duymaksızın var olan ve başkalarının var olması kendisiyle anca vuku bulan. Ki onlar da maklul katlardır. Demek kayyum bu. E şimdi sen zatta ne söylüyorsan. Söyle. O yüzden bütün bidat ehline bir şöyle şununla. Tek başına şununla yaklaştığımız zaman olay biter. Allah var mı? Bu ne diyebilir? Ya bu adam gibi, ya bu cehmiye gibi dürüst olur. Der ki ben Allah var diyemem. O zaman deriz ki ona hemen nasıl reddiye veririz? Deriz ki o zaman sen Allah'a var diyemezsen, e yok demiş olursun. Diyor ki yok, yok da diyemem. Peki neden bu ikisini yaptın? Çünkü var desem varlıklara benzetirim. Çünkü da var, duvarda var, karınca da var, hayvanda var, her şeyde var. Ben var desem Allah varlıklara benzetirim. E o zaman yok de, yok demiş oluyorsun. Diyor ki hayır yok da demiyorum. Yok da desem, o zaman yokluklara benzetirim. Mesela Allah Azze ve Celle diyelim ki, 100 sene sonra e, Mehmet Ali isminde Hatice'den doğacak, bir tane çocuk yazacak. O şu anda var mı? Cisim olarak, dünyaya gelmiş hali olarak o var mı şu an? E yok. Ha? İşte Böyle bir yokluğa benzetmiş olursun mesela. O yüzden ne Allah vardır derim diyor ben, ne de yoktur derim. Hani bunların dediği gibi ne alemin içindedir, ne de dışındadır. Buna benziyor mu? Bu. Ne aşağıdadır, ne sağdadır, ne soldadır. Tamam mı? Ha. E, İbni Teymi de diyor ki ona bak. Şimdi, siz ona onu varlığa benzettiğiniz zaman onu varlığa benzetmediğiniz zaman yokluğa benzetmek zorunda kalırsınız. Onlar da diyor ki hayır. İbni Teymi diyor ki ama varlığın zıttı yokluktur. Onlar, on, onlar diyor ki hayır ben ikisini de yapmam. Yani bunlar hani göyha akıllarına ters geliyor ya bunları ip, inkar veya iptal etmek. Yaptıkları akılsızlığa bak. Anladın mı? Bunlar şey diyorlar ki biz Allah diri midir? Bak şimdi Allah'ın zatından konuş Allah diri midir? Şimdi bütün bu bidat ehline göre e, Allah diridir demelerini iptal etmek zorundalar bunlar. Allah diridir diyemezler. Neden? E sen bana benzettin Allah'a. Allah'a işte karıncaya benzettin Allah'a. İnsana benzettin. Neden? Çünkü insan da diri. Allah demiyor mu? Yuhricul hayye minel meyyit ve yuhricul meyyite minel hay. Ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarır diyor Allah şimdi bak. Ö Allah insanlara ne ismi verdi? Diri. Heh. Kendine de dedi mi? Huvel hayyul qayyum. Kendine de hay ismini verdim Bak ikisi de aynı ham. Elif, lamlı aynı kelimeler. Hiçbir fark yok. Allah dedi yuhricul hayye minel meyyit. Ölüden diriyi çıkar. Bak. El hay ismini verdi mahlukata. Diri. Kendisi de dedi ki huvel hayyul kayyum. Kendisine de Hayva ve kayyum ismi verdi. İkisi de aynı isim bak. Elif, lamlı, hay, ya. İkisinde ortak manası diri. Tamam mı? Diri manası. Güzel. Sen şimdi Allah'a diri diyor musun demiyor musun? Zatından konuşuyoruz. Bu adamı kilitler. Yani bütün delilleri bırak. Allah'ın istibası kullara benziyor yok diyemeyiz. Arşonu taşıdı mı bilmem ne vesaire. Eee. Ya David kafil fildi bile taşımıyor altındaki duvar. Yani bu kadar cahil bunlar. <gülüyor> Sübhanallah yani iple bağlıyor adam üstte duruyor. <gülüyor> Neyse ya bir şekilde illüzyon yapıyor. <gülüyor> Neyse yani bu kadar cahiller. Hani bir, düşün Allah aşkına şimdi melek, bir melek bile, Allah o kadar güç vermiş ki ona, melek arşın, yani bir sandalyenin üzerinde olduğun melek ona muhtaç mı? Sandalyeyi çek bir meleğin altından düşecek mi? Düşmeyecek yani. Bu melekte bile muhtaç değil yani. Böyle saçma zapan şeyler söylüyorlar. Yani Allah melekleri yollamış bizim sevaplarımızı, günahlarımızı yazsın. Şimdi muhtaç diye mi yazmış onu? Yollamış melekleri? Yok. Hatta melekler Allah'a çıktığında Allah bildiği halde ona sorar diyor. Kulumu nasıl buldunuz? Ama buna rağmen melekleri yollamış. Demek ki Allah bunları hikmetten dolayı yapıyor. Demek ki arşa muhtaç olduğu için değil, hikmetinden dolayı. Ya o kadar saçma sapan şey getiriyorlar ki arşı çeksen o zaman Allah düşmek zorunda kalmaz mı? Allah arşa muhtaç mı ki arşın üzerinde olsun? Sanki biz oturdu diyoruz da sanki temas etti diyoruz da. Yani bu kadar cehalet var insanlarda. Bu insanların bu mantığına göre Allah bu melekleri muhtaç olduğu diye yollamış bize namazlarımıza bir baksınlar sahaplarımıza Allah hesaplayamıyor haşa ya da iki canla mı görürsün iş olsun diye yani. ya, he, veya iş olsun diye ha, <gülüyor> halbuki iş olsun diye olamaz Allah'ın hakim ismi var o da yani diyorum, her şeyi diyorum. yerli yerinde yapan ben demek ala kulli hal dönelim mevzumuza sen Allah'a diri diyor musun demiyor musun diri diyorsan o zaman sen başka bir diriye benzettin Allah'a sana söyleyeceği bir tek akıllı bir şey olur ama o da kendine reddiye olur ne diyecek sana Allah'ın diriliği bizim diriliğimiz gibi değildir biz de diyoruz ki tamam Allah'ın eli bizim elimiz gibi değildir. Senin elinde kırılma olur, kopma olur, kanama olur. Allah'ta böyle bir şey tasavvur edilemez bile. Demiyoruz ki biz et, damar, kemik parmaktan oluşan, tırnaklardan oluşan bir şey. Adam diyor ki el budur. Beş parmaktan oluşur, e, tırnaklardan oluşur. O yüzden e, Allah'ın eli vardır diyemeyiz. Hadi oradan deriz biz ona. El, elin olduğunu nereden çıkardın sen? Bir sürü eli var. Şimdi ben senin o parmaklarını koparsam ona el denir mi denmez mi? Denir değil mi? Deniz evet. böyle Yani, ya mahluk böyle yani. yani e, Karıncanın eli, filin eli bunlar mi? Hani parmak? Yani neyi konuşuyorsun? Anlatabiliyor muyum? El bu diyemezsin El budur o zaman Allah'ın eli var dedim Bunu benzetirim diyemezsin Elin, Bir sürü el var yani evet. Hangi elden bahsediyorsun sen? Atın ön ayaklarına bile sahabe el demiş hadiste Alimler yıllarca tartışmışlar Deve dizle mi gider, elle mi gider? Evet. Ha? Demek ki bu devenin ön, ön ayaklarını sen Türkçe'de diyorsun ne Türkçeden Allah bize bir hitap ediyor. Arap dili edebiyatıyla. Resul de bize Arapça konuşuyor. Ve onların kelamında el dediğin zaman hayvanın ön ayakları dediğimiz kısmı da eldir. Aynı mı şimdi? atın ö, Hani atın parmağı? Yok. Yani heh. Demek ki el bu değildir. O zaman sen Allah'a diri diyor musun demiyor musun? Diyorsan o zaman sana diyorum ki bak Allah insanlara da Kur'an'da diri demiş, el hay demiş. Yuhre cül hayye Ölüden diriyi çıkarır. Dilden ölüyi çıkarır. Aynı ismi vermiş. O zaman diyoruz ki zatta ne söylemek söylersen sıfatta da onu söylemek zorundasın. Çünkü za çünkü e, sıfat zatta bulunan şeydir. Evet. Sıfat zatta bulunan şeydir. Bu adam diri diyecek bize. O zaman bize diyecek ki sen Allah'a mahlukata benzettin. Ya o diyecek ne? Hayır, Allah'ın diriliği bizim diriliğimiz gibidir. Güzel. Allah'ın eli de bizim elimiz gibi değil. Evet. değil. Şey, o zaman dediğin gibi tam ki tam şey ya. Eşarilerin ki. Şey. O yüzden Mutezile burada i̇şile Eşariden de, daha mantıklı. Aynen. De Dediğim şey. gibi. i̇bn dedi yani. Teymiye çünkü Tedim Tedimuriye'de mesela şimdi Mutezile'ye reddiye veriyor, Cehmiye'ye reddiye veriyor vesaire bir sürü fırkaları reddiye veriyor. Eşarilerde reddiye verirken bu kaydı söylüyor. El kavlu fi bazı sıfat ke el fi bazı ha diyor. Bir kısım sıfatlarda söylenen diğer kısım sıfatlarda da söylenir diyor. Evet. Yani sen bir sıfatta bunu söyle. Diğer sıfatla da onu söylemek zorundasın. Bir de ikinci bir kayda getiriyor İbn-i Teymiye. El kavlu fî sıfat kel kavlu fî zat. Sıfatla söylenen şey, zatla söylenen şeyle de aynı olmak zorunda. Çünkü sıfatlar zatla bulunan şeydir. Anlatabiliyor muyum? Zatla bulunan şeydir. O, o yüzden hiç yani bu el böyle mi dil o dil. Adama söyle Allah dil mi dil mi. Evet. Bitti. Niçin ayırıyorsun ikisini birden? Net bir sebep getirecek maakul olan, şer'i akılla maakul olan, nasla sabit olan net bir şey getirecek adam. Aksi halde bu nedir? Çelişki. Evet. Şimdi yaklaş biraz abi. Ses şey olsun. Evet. Çünkü sıfatlara dair söz söylemek, zat hakkında söz söylemenin bir ayrıntısıdır. Ayrıntısıdır. Yani bir aynı şeydir. Hani on, ondan çıkan meselelerdir ayrıntısından maksat. Hani birbirinin cüzü gibi. Evet. Zat hakkında söz söylerken İzlenen yolun aynısı izlenir. Zatın ispatı bir varlığın ispatıdır. Zatın mi? ispatı bir varlığın ispatıdır. Evet. Adama soracaksın Allah mevcut mu mevcut? E, sen de mevcutsun. Evet. O zaman sen Allah'a benzedin şimdi. O zaman Allah mevcut deme. Cehmiye gibi dürüst ol. Cehmiye diyor ki Allah mevcut değil. Bak bu dürüst. Ha, biz onları başka yerden vuracağız şimdi nastar geldiği zaman. Evet. İleride. Tamam mı? Onlar diyor ki Allah ne vardır ne yoktur. Evet. Tamam Biz onları vuracağız. Başka bir yer. Hiç ummadıkları yerden vuracağız onları. Ama mevzumuz o değil. Ama orada tabiri caizse e, burada dürüstler. Diyorlar ki Allah ne vardır ne yoktur. Var desem varlıklara benzetirim diyor adam ya. Yok da desem yokluklara benzetirim. Evet. Peki bir şeyin var olmaması veya yok olmaması aynı şeyin. O şey ne var ne yok. Bunun ismine ne deriz bir Türkçe'de? Düş, düş, düş, düşündün mü aklına bir şey gelir mi? Hazır açılmışken reddiye. Hani vuracağız dedik ileride de şimdi. Hani kafalar da karışmasın. Hazır gelmişken küçük bir reddiye Hı, verelim devam edeceğiz. Bir şey düşün. Ona ne var diyorsun, ne de yok diyorsun. Bu, bu olayın ismine ne isim verebilirsin? Böyle bir şey. i̇mkansızlık. imkansızlık, değil mi bu imkansızlık? i̇mkansızlık. İbnü Teymiye diyor ki, şimdi, şey şey değil, heh, şimdi, şimdi bak şimdi. Onlar yani dedi ki, ne Allah var, Hayır. imkansızlık deriz biz bunun için. Bir, yani diyorsun ki, mesela bir isim söylüyorsun, Ahmet, ne vardır ne de yoktur. Şimdi bunun ismi ne Türkçe'de? İmkansızlık. Arap dilinde de imkansızlık? Dünyan her yerinde de bunun ismi ne? İmkansızlık. Şimdi bunlar ne dedi? Biz Allah var diyemeyiz, varlıklara benzetiriz. Yok diyemeyiz, yokluklara benzetiriz. İbn Teymiyye diyor ki siz de Allah'ı o zaman imkansızlıklara benzettiniz. Çünkü yokluk yoktur zaten. Sen yokluğa da benzetemem diyorsun. O zaman da ne, ne yapmış oldu bunlar? Allah'a neye benzetmiş oldu? İmkansız. İmkansızlıklara benzetmiş oldu. İbn Teymiyye böyle vuruyor. Yani var aynı anda var veya yok olmayan bir şey ne? İmkansız. Evet. O zaman siz Allah'a neye benzetmiş olursunuz? İmkansız da. Onlar ne diyor? Allah ne ölüdür, ne haydır, ne de diridir. Ya diyoruz ki Allah Kur'an'da haydır diyor. Diyor ki Allah Kur'an'da hay de dese, diri de dese biz diri diyemeyiz Allah. Neden? Çünkü Allah orada her ne kadar hay de diyorsa orada diriliği kastetmiyordur. Orada bir mecaz vardır, başka bir şey vardır. Neden? Çünkü biz Allah diri dersek biz de diriyiz. Bak adamlar samimi ya davalarında. Tamam mı? Yani küfür, kafir ama samimi adam yani. Diyor ki ben Allah'a diri desem, dirilere benzetirim. Ölü desem, ölülere benzetirim. O zaman Allah ne diridir ne de ölüdür. İbn-i diyor ki ya bir şey ölüyse ölüdür, diriyse... Diridir. Arası. Yani arası yok. Olur mu diyorlar. Arası var. Hakikaten de biraz var Aran abi. Şimdi duvar. Ne ölüdür ne diridir diyor adamlar. Evet. İbn-i şimdi cevap veriyorlar. İbn-i Teymiye diyor ki bir şey ölüyse ölüdür ya da diridir. Şimdi i̇bn temiye Teymiye bunun devamını getirmiyor Masus. Şimdi onları tabir caizse tuzağa düşürecek ya. Yoksa İbn-i Teymiye çok iyi biliyor onların cevabını şimdi. Bu tedmuriyedeki münakasını anlatıyorum ben şimdi. Diyor ki Allah ne ölüdür ne de diridir diyor onlar. İbn-i Teymiye diyor ki ya bir şey ya ölüdür ya da diridir bunun ortası var mı? Onlar diyor ki, evet var, duvar. Duvar ne ölüdür, ne de diridir. Şimdi İbnü i Teymiye diyor ki, siz o zaman neden ölü demediniz? Sebebi ne? Ölülere benzettiğim için. Yani, ölülere benzetmekten kaçındığım için. Neden D diridir demediniz peki? Dirilere benzetmekten kaçındığım için. O zaman sizin tek bir sebebiniz varmış diyor şimdi İbnü Teymiye. Neymiş o sebep? Bir şeye benzetmeden kaçmak değil mi? E peki sen neye benzettin o zaman? Duvara. Duvara duvara. Anladın mı? Şimdi dedi ki onlar biz ölü diyemeyiz. Sebebi ölüye benzetmekten kaçınmamız için. Bak sebepleri benzetmeymiş. Diri de diyemeyiz. Diriye benzetmekten kaçınmak için. E duvara benzettiniz Allah'a. Anladın mı mevzu? Çünkü i̇bn Teymiye onlara sorduğu zaman bir şey var mı ya? Hem ölü, ne ölü olan ne de diri olan vardır diyorlar. Evet. Ne? Duvar. Duvar ne ölüdür ne de diridir. i̇bn Teymiye de hemen yapıştırıyor onları. O zaman siz Allah'a duvara benzettiniz. Yani, bir şey yani duvar da ne ölüdür, ne de diridir. Allah da ne ölüdür, ne de diridir, diridir olmuş oldu. İksi birbirine benzedi. Evet. Sonuçta ne oldu? Bir şey, Benzettin. Evet. Benzetmeden kaçın derken daha pis bir benzetmeye girdin. E, canlı bir şeye benzetseydin belki daha makuldu insana. Gittin tam bir cansız bu bir. İkinci yine İbn-i Teymiye başka bir yerden de reddiye veriyor. Allah onların putlarına da ölü demiştir. Dikkat et. Duvar olduğu halde. Ha, demek ki o zaman diyor ki Arap dili edebiyatında duvara da ölü denir diyor İbn-i Teymiye. Duvara ne ölüdür, ne de diridir diyemezsiniz. <gülüyor> İmmit deyim de çok tehlikeli değil mi? Allah <gülüyor> Adamlar şişirmiştir var ya. Bacıdanın belası derse. De Süper, <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Elhamdülillah. Allah Azze ve Celle alimlerin eliyle bu dini her zaman ayakta tutacaktır. Ta ki kıyamete yakın bir bölgeye kadar taif etül mensuru olacaktır. Kıyamet Kıyametsen. Vellahu la ilahe gayru. Kendisinden başka ilah olmayanı yemin ederim. Eğer ki biz alimlerimizi adım adım takip etmezsek, adım adım takip etmezsek, saptığımız yüzlerce nokta olur ama farkına varamayız biz. Sadece biz hak üzerinde olduğumuzu zannederiz. Biz sadece hak üzerinde olduğunu zannederiz. Yıllardır Türkiye'de Allah semadadır diyerek tavsiye gitmeyen müşebbiheler var. Adam ama bunun selefin kavli olduğunu söylüyor. Bir tavsile gitmiyor yani adam. semadıdır diye ortaya bırakıyor. O yüzden herkes bize müşebbih ediyor. Adamlar haklı bir noktada. Sen burada tavsile gittiğin yok. Allah semadıdır dediğin zaman karşı tarafın ilk anlayacağı şey semanın içine girmiş Allah. Halbuki Allah semadıdır diye bir lafız yok. Bir lafız yok. Bizim tabii makhluk semayı kasedersek böyle bir lafız yok. Cariyenin lafzında Allah semadıdır bu makluk sema olarak düşün. semadıdır diye bir lafız yok Bukhari'de. müslimde ki hadis müslimde zaten. Yok böyle bir lafız. Semanın üzerinde lafızı var yani her şeyin üzerinde. Ha semadan kasın orada lugat manasıysa cariyenin lafsından. O da ulûhsa o zaman Allah ulûh'dadır de. O manada semadır ama Allah azze ve celle semanın üzerindedir. Yıllardır insanlara taksimata gitmedik. Fiili sıfat, zatı sıfat, Türkiye'de bu isim sıfat davetini getirenleri bile baksan bu taksimata gitmediler yıllarca. Ve Türkiye'de insanlar berbat oldu. Hep herkes ehli sünneti yanlış tanıyor. Bu anlatılmadığı için değil, isim sıfat bilinmediği için böyle anlatıldı. İsim sıfatı biliyor zanneden Zannedilen kişiler isim sıfatı bilmiyorlar. Uzaklar. Kaba olarak biliyorlar. Herkesin bildiği 3-5 şeyi biliyorlar. O yüzden Türkiye'de yüzlerce şüphenin içinden çıkamıyor bu eli sünnet dediğimiz kardeşler. Çıkamaz da. Bu mantıkla giderlerse çıkamazlar. Sen getir ey babam ey. Sen getir bakayım cari hadisini. Çok basit cari hadisine cevap vermek. Bidat ehline göre. Yani sana yüz, yüz, yüz yıllarca bir geçmişi olan bu mutezile, yıllarca hamur içinde elini yormuş bu mutezile, senin bir cari hadisine cevap veremeyecekse gitsin çöpe atsın kendini. Onu böyledir. Burası doğru. Ama sana cevap veremeyecekse gitse çöpe atsın. Elbisünnete cevap veremeyecektir alimlerine. O zaman kendisinde çöpe atamaz. Orada tutup e, sineğe çekmesi lazım. Ya bunlar bu kadar büyük alim. Tabii ki ben bunlara cevap veremeyeceğim. Ama bırak da bu zamakşehri seni bir çarpsın ya. Çarpabilsin yani. Sen kimsin? Bu kadar Müslüm okuyarak, sen meal okuyarak öğrenmişsin. Dinle. Tabii ki seni bu kadar basit çarpacak. Hiç sen bunda üzülme yani. Anlatabiliyor muyum? Hiç sen bunda üzülme yani. O yüzden ya, Allah, Allah cehenneme ayağını koyar. Hemen yapıştırıyoruz böyle hadisi. Hemen hiç tavsiye gitmeye gerek yok. Halbuki ayağını koyar diye bir şey yok içine, cehennemin içine. Böyle bir lafız yok. Cehennemin üzerinde olayı vardır. Allah hiçbir şey kuşatamaz ayağa. Haşa girsin cennete eğer cisim olarak düşüneceksen. Estağfurullah yani Allah sınırız. Anlatabiliyor mı? Bunlar da hiç tavsiye gidilmemiş yıllarca. Adam Allah dünya semasına iner iner iner diyor. Seni dinleyen herkes... Muhalif. amillere bile bunu söylüyoruz ama söylüyoruz. Seni dinleyen herkes ne anlıyor bundan? İşte Allah bu yıldızların oraya iner. İşte bu karanlık bulutların o tarafa iner. Sen tavsiyle gitmediğin zaman adam bunu anlayacaktır. Adama adama sen burada bir şey diyemezsin. Adam gariban miskin. Sen adama akideye ne temel vermişsin ki ehli sünnet gibi anlasın bunu? Allah dünya semasına iner. Hemen böyle. E burada bir tafsil vardır. Dünya semasından maksat ne? İnmeden maksat ne? Bizi şunu söylemiyoruz. Allah Azze ve Celle dünya semasına inerken de her şeyin üzerindedir. Arşının üzerindedir. Arşının üzerinde kalmaz. Delil huvel aliyul ala ta'ali muta'ali Zati sıfat. Uluvda olmak. Daimi uluvda olmaktır. Bu ayetlerin hepsinin ortak manası daimi olarak anlık dahi eksilmeksizin uluvda olmak. Çünkü zati sıfatdır Allah'ın. Demek ki Allah dünya semasına inerken de, inmezken de her, her şeyin üzerindeydi. O zaman inişi nasıl? Hiç bilmiyoruz keyfiyetini. Tasavvur edemiyoruz. Şimdi bir mahlukat Birinci kattan aşağıya indiği zaman bu mahlukata ne gerekir? Üst kat onun üstünde kalmak zorunda. Ama bu mahlukatın inişidir. Allah'ın inişinde bu tasavvur edilemez. Böyle bir şey yok. Allah dünya semasına inerken de her şeyin üzerindeydi. Gecen son üçte birinde dünya semasına inerken de her şeyin üzerindedir Allah. Bütün her şeyin deli Ali ismi var Allah'ın. Uluvda olan ve bu uluvu mutlak zikretmiş bu da zati sıfat. Her zaman uluvdadır Allah. Allah yeri göğü hiçbir şey yaratmaz. Kendi Allah uluvdaydı. Evet. Bu onun zati sıfırdır. Tamam. O yüzden bu kaidelere, bu terimlere dikkat etmemiz lazım. Yani tabiri caizse var ya isim sıfatta hani sen ehli sünnetsin ya şimdi. İsim sıfatta bu bildiğin şeylerin çoğunu böyle unutacaksın. Sileceksin kafandan, sıfırdan başlayacaksın isim sıfatta. Türkiye'de bu lazım. Ehli sünnet için söylüyorum. Bir de seninle zaten ee, ona tebliğ edersin, ona anlatırsın. O ayrı bir mevzu. Türkiye'deki ehli sünnet insanların %99'u belki abicim. Bu kadar açık söylüyorum yani. Yüzde veya o kadar da olmasa da en azından, en azından %95'i şu isim sıfat mevzusunu kafasından silecek. Yeniden sıfırdan isim sıfatı öğrenecek. Sıfırdan. Birileri getirdiler bunları. insanların kafasına soktular. Yanlış bir şekilde. E neden? Çünkü meseleyi ehlinden anladılar Kafalarına göre kitap okuyup aldılar. Sadece birileri onları ehlinden aldı zannettiler. Halbuki böyle bir şey yok. He. Bunlar kafalarına göre e okudular. Ondan sonra geldiler bunu anlattılar insanlara. Ve Türkiye'de yarı müşebbihe yarı İşse se selefe çıktı. Hakikaten yarı müşebbihelik var yani. İşin içine indiğin zaman yarı müşebbihelik var. Ama yok zannediyoruz. Ama var. Türkiye'de müşebbihelik var. O yüzden adamlar siz müşebbihesiniz dediği zaman bir noktada haklılar. Çünkü müşebbiye noktamız var biz farkına varmadan. Mufavvide noktamız da var. Ve müfavvide noktalığımız belki müşebbiye noktalığımızdan daha çoktur. İçini boşaltmak. Allah konuşur deriz diyor. diyorlar. Allah konuşur ama nasıl konuşur? Bilmem. Sesle mi harfle mi? Beni ilgilendirmez. İşte böyle safsata kelamlar oldu Türkiye'de. Olmadı mı? Oldu. Allah biz konuştu deriz diyor ama nasıl konuştu? Bilmem. Böyle bir şey yoktur. ehl sünnet ispat etmiştir. Allah sesle harfle konuşmuştur. Allah ses ve harfle konuşur. Ya Kur'an-ı Kerim harf değil mi? Elif lan mim harf değil mi? Allah bu Kur'an'la konuşmadı mı? Ey Musa, ey Musa, ey Musa, ya Musa, ya Elif, me, sin, illet harfi. Bak hepsi harf. Kim Kur'an'dan bir harf okursa ona on kat sevabı vardır. Bak harfmış demek. Kur'an Allah'ın kelamı ya. Harf. Allah kıyamet onlara bir sesle seslenir diyor. Bak ses. He. Ama... Birlere geldi işte bu ehli sünneti kafasına göre anladı. Türkiye'ye soktu bazı mevzuları. Bu böyle devam etti. He. Ha, Allah'a hamdolsun düzeltenler var mı? Var. Allah'ın hidayet ettiği kişilerden var. Ve gittikçe de düzelen insanlar oluyor. Çoğalan olmuyor. Azalan oluyor. O, o, o şekilde düşünen. Allah'a hamdolsun. Te biz tebliğ ediyoruz. Kardeşler tebliğ ediyor. Birileri tebliğ ediyor. Ve Allah'ın Allah'ın hidayet etmek istediği insanlar hidayeti buluyor bu noktada. Aksi halde ...zahirliği üzerine devam edecektir. Sonra da Allah'la baş başa kalıp hesabını verecektir herkes. Evet inşallah okuyalım. Zat hakkında söz söylerken... ...izlenen yolun aynısı izlenir. Zatın ispatı bir varlığın ispatıdır. Keyf, keyf, e, keyfiyetlendirme ispatı değildir. Hmm. Sıfatların ispatı yani kabul edilmesi de bu şekildedir. Bazen bu hususu şu sözleriyle dile getirirler... Bazen bu hususu şu sözler, sözleriyle, şu sözleri herhalde, de, evet. şu sözle, sözleriyle dile getirler demiş. Sözle bu, veya sözleriyle. Biz evet. Bunu işledik. Müfret muayyenin bu evet. olursa onu ifade evet. eder. Evet. Bu buyruklar tebirsiz olarak geldiği gibi kabul edilir. Onların bu sözlerini anlamayan kimseler bu ifadeler ile anlamı üzerinde düşünmek sizin okuyup geçmek olduğunu sanmışlardır. Oysa bu. Batıl bir anlayıştır. Bir daha oku bak şimdi. Kimden bahsediyor? Önümü mükaddeme vereyim anlayıştır Bu cümlede mufavvidalardan bahsediyor. Evet. Yani diyorlar ki bu mufavvidalar. Allah'ın eli vardır ama bu el nedir bilmiyoruz. Yani keyfiyeti evet. değil bak. Mana olarak da bir manası yoktur. Yal ve, ya ve dal harfi bir araya gelmiş. Yet kelimesini oluşturmuş. Bu ne mana hiç bilmiyoruz. Evet. İstiva ne Hiç bilmiyoruz. Ama biz diyoruz ki istiva, istiva bilinen bir şeydir. Mana olarak. Keyfiyeti meçhul. Onlar ne keyfiyetten bahsediyorlar ne manadan diyorlar ki manada hiçbir şey yok. İstiva işte elif, sin, t, vav ve illet harflerinden oluşmuş bir kelimeden ibarettir diyorlar bunlar. Tamam? Mı? Dur devam ediyorum. Bir kelimeden ibarettir diyorlar bunlar. Ha, bu kelimelerin hiçbir manası yok. Ama biz diyoruz istiva biz diyoruz ki böyle değil. Bunların manası var. İstiva ne demek? Uluda olmak. İstiva alayla kullanıldığı zaman uluda olmak, üstte olmak demektir. Onlar bunu inkar ediyorlar. Diyoruz ki biz bunun manasını bilmiyoruz diyorlar. Manası yoktur. içini boşaltıyorlar. Ve bunu söylerken de bu bidat ehli, bunlar mufavvide fırkasıdır. Bunu selefe nispet ediyorlar. Selef de böyle düşünüyordu. Ve nispet ederlerken selefin şimdi bazı cümleleri var. O cümleleri delil getiriyorlar. Selefin bazı sözleri var. O sözler Halbuki o söz selefin şimdi gelecek. O sözleri halbuki bunların söylediğine hiç delalet etmez. Evet. Mufavvidalara özel bir edye vereceğiz, vereceğiz yeri geldiğinde. İbn-i Teymiye el-Murrakişiyye eserinde Özellikle bunu ele alıp reddiye vermiştir. Mecmuatü fetava vesaire onlar da zaten var ama mesela Kaidetül Murakişiye mesela Şeyh İbrahim Ruhayli bunu okuttu Medine'de bu kitabı. Kaidetül Murakişiye özellikle Mufavvida'dır reddiyedir. Tamam evet. mı? Ve İbn Teymiyye bu selefin bütün bu e, cümlelerini almış ve oradan selefin Tâfvidî kastetmediğini Çünkü eş, Eş'arilerin bayağı bir kısmı, Maturidilerin diğer mutezilerin bayağı bir kısmı selefin mezhebini şu şekilde zannediyorlar. de mezhebi zannediyorlar. Diyorlar ki Selef yet derdi ama bu yetin, yetin bir manasının olduğunu söylemezlerdi. Halbuki biz diyoruz ki yet kelimesinin bir manası var el. İstiva kelimesinin bir manası var ney? Üste olmak. Kudret, mana, kudret e, kelimesinin bir manası var ney? Et temekkünümünel bile aciz. Yani bir fiili acziyet olmadan yerine getirmenin ismidir kudret olmak. Kadir olmak. Anlatabiliyor muyum? Heh. Yani bunların manaları var. El kelam, ne? kelam nedir? Ses, i̇çinde nida ve ses olan mana demektir. Bak bunların manalarını biz ispat ediyoruz. Ama o ispat ettiğimiz manaların keyfiyetini Allah'a havale ediyoruz. Tamam yedin manası eldir. Bak ispat ettik. Ama ki, o yüzden biz diyoruz ki siz eğer selefin kavli, tabi'in, tabi tabi bunların, bunların mezhebi mufavvidadır diyorsanız o zaman biz ne yapacağız İmam Mali'nin bu sözünü? El istiva'u ma'lum diyor bak. İstiva malum. Hani size göre manası yoktu? Ama ne diyor o? İstiva o malum. Demiyor ki istiva meçhul. Ne, neresi meçhul diyor? Vel keyfu meçhul. Keyfiyeti meçhul diyor. İstiva malum. Ne demek malum? İstiva malum bilinen bir şey. Arap dili edebiyatında malum. Üstü olmak. İstiva ala ile kullanıldığı zaman üstü olmak. Keyf. ve keyfu meçhul diyor. Keyfiyeti meçhul. Ha demek ki bak sebebin mezhebi mufavvide değilmiş. Manayı ispat ediyorlarmış ve malum diyorlarmış. Devam. İkincisi içi boş olan, manası olmayan bir şey düşünülebilir mi? Allah diyor ki Kur'an'ı indirdik düşünün. İçinde mana olmayan bir şey nasıl düşüneceksin? Nasıl düşüneceksin yani? Allah diyor ki ben yeri göğü altı günde yarattım. Bunun bir manası yok mufavvideye göre. Yaratma. yaratma. Allah'ın sıfatı. Bir manası yok. O zaman nasıl düşüneceğiz yeri göğü, nasıl yaratılmış? İnsan tasavvur eder, yerin göğün büyüklüğünü düşünür, Allah'ın kudretini düşünür. Bunlara göre hiçbirini düşünemezsin. Çünkü neden? Manası olmayan şey düşünülemez. Devam. Bazen bu hususu şu sözleriyle dile getirirler. Evet şimdi selef şu sözleriyle dile getirirler şu hususu. Şimdi selef ne der bazen? Tumerru kema caet bilâ teevil. Teevilsiz şekilde yani geldikleri gibi ne olur? Kabul edilir bunlar diyor selef. Yani teevilsiz şekilde geldikleri gibi. Onlar diyor ki bak selefin bu lafsından ne anlıyoruz biz? Selef geldikleri gibi alıyorlarmış yani. Evet. E, yet deyip bırakıyorlar hiçbir mana vermeden. Öyle anlıyorlar şimdi bu Bak şimdi cehalete bak. Şimdi lafı bir de okuyalım. Se şimdi seleften bir sürü böyle lafız var. Bir sürü tabiinden tabi-i tabiinden bir sürü lafız var. Nedir? Şöyle lafız ibareler kullanıyorlar hep. Diyorlar ki Tumarru kema caet bila tevil Veya bilâ keyf Bu şekilde yani tevilsiz şekilde, keyfiyetsiz şekilde geldiği gibi alın. Evet. Tamam onlar diyor ki bak selefin mezhebi buymuş. Geldiği gibi alıyorlar. Yani ayette yet diyor. Onlar da yet deyip susuyorlar. Bu kadar alıyorlar. Biz de diyoruz ki ya siz cümlenin sonuna bakın. Siz söylediğiniz ne kadar cehaletçe bir şey. Cümlenin sonunda ne diyor? Tevilsiz şekilde. Manası olmayan bir şeyin tevili olmaz ki zaten zaman. Demek ki şeref tevilsiz şekilde diyorsa demek ki bunun bir manası var ki o manayı tevil etmeyin diyor. Anladın mı bak ince nokta Yaran abi? Çok önemli. Şimdi bunlar çünkü acayip derecede gelir. Şu anda mesela Libya'da var. Libya'da mesela mufavidalar var. Ve dünyanın başı mesela Moritanya'da hala var mufavidalar Yani bu fırkalar... E, e, ile silinmiş bir fırka değil yani. Ve hala günümüzde Kevseri vesaire onlara e, benzer e, ve günümüzde onların torunları hala Selef'e, Se Selef'in mezhebinin mufavid olduğunu söyleyen bir sürü insanlar var. Ve bu insanlar sana bu cümlelerle, Selef'in bu cümleleriyle münakaşa edecek. Evet. Sen diyemezsin bana ne kardeşim Selef'ten Allah Kur'an, Kur'an'a sünnete bakarım. Öyle dersen sapatırsın. İşine geldiğin zaman ben Selef'iyim diyorsun. Bir sana Selef'in cumhurundan bir delil getirdiği zaman bana ne Selef'ten diyorsun. Öyle olmaz. Ya adam gibi de ki ben tek başına müstakilim. O zaman sana şöyle reddiye verir. Nerede bu kıyamete kadar olacak hak taife senden önce? Bir tek sen mi geldin denir. Anladın mı? O yüzden bu selefin kavli bana ne selef ne demiş beni ilgilendirmez diyemezsin. Çünkü bu selefin icmasıdır. Tumaru kemaca et bila keyf lafzı selefin icmasıdır. Çünkü selef döneminde bu cümleler kullanılmış ve kimse buna itiraz etmemiş sukutu bir icmadır bu cümle. Şimdi adam sana böyle gelebilir. Bak demek ki selef icma etmiş bu cümle üzerinde. O zaman selefin mezhebi mufavvide. Sen ona o zaman reddiye vermek zorundasın. Diyesin ki bak selefin bu cümlesini doğru anlayalım. emirruha kema caet diye gelir genelde. Veya emirruha kema caet bila keyf şeklinde gelir. Burada hangi cümle alınmış? tümarru kema et bila tevil. İşte bu tip cümlelerle gelir. Yani ne? Geldiği gibi alın. Keyfiyetini söylemeden. Keyfiyetini söylemeden geldiği gibi alın. İşte diyorlar ki bak Selef ne demiş o zaman? Bu yet sıfatı, istiva sıfatı geldiği gibi alıyoruz. Nasıl alıyoruz? İşte Allah istiva etmiştir ama nasıl bilmiyorum. Geldiği gibi aldım abicim ben. Biz diyoruz ki ya bir şey nasıl gelir? Manasıyla gelir, boş gelir mi? O, Heh, o bir. İkincisi Selef'in lafzında diyorsun ki Selef böyle inanıyormuş. Şimdi cümleye iyi bak. Niye başına alıp cümlenin sonunu terk ediyorsun? Şimdi onlar aslında cümlenin neresini alıyor? Şimdi Selef diyor ki emirruha kemaca et keyif. Geldiği gibi alın. ...keyfiyetlendirmeden. Bak şimdi. Onlar hangi kısmı alıyor? Geldiği gibi alın kısmını alıyor. Keyfiyetlendirmeden kısmını siliyorlar. Biz de diyoruz ki... ...keyfiyetlendirmeden kısmını silmeyin. Neden? Çünkü selef... ...manası olmayan bir şeyin... ...keyfiyetlendirme veya keyfiyetlendirmeme diye bir söz şey... ...söz konusu olur mu? Yok yoktur zaten. Demek ki selef... ...bunun bir manasını biliyor ki... ...o manaya bir keyfiyet yüklemeyin diyor. Anladın mı? Onları vuruyoruz. İkincisi... Bak Bukhari'ye veya başka yere İmam Mücahit istivaya ala diyor. üste olmak diyor. Bak demek mana yüklüyorlarmış. Evet. İmam Malik istiva malum diyor. Demek mana yüklüyorlarmış. Demek ki yet kelimesinin bir manası var. Mesela bugün günümüzde yaşayan ahbaşlar da mesela. Selefin mezhebi iki şekildedir diyorlar. Ya tevildir ya da tafıvettir. Ya tevildir ya da tafıvettir diyorlar. Yani ya tevil edeceksin. Evet. O yüzden bak bunları iyi bilmemiz lazım. Yani bunu şey zannetmeyelim hani ya işte nasıl etrafımızda böyle insan yok. Allah korusun çıkar bir tane mesela şu anda Libya'da davetçi birisi var. Fıkıhta da alim adam ha. O kadar ilimde güçlü. Ama maalesef akitede mufavvid adam. Bunun yandaşlarıyla veya bunun gibi insanlarla ya ne bir gün karşılaşırsın. İkinci sen yani sen bir de hani millete cevap vermek için yetiştirmek için okumuyoruz zaten biz bunu. Amel etmek için okuyoruz ama... Sadece amel etmek için de değil. Davet için de okuyoruz. İşte davet yaptığın zaman yarın bunlar karşına çıkabilir. Hiçim yok Türkiye'de mufavide. Ha, i̇nsanlar karşılaşmıyor peki ama pek ama hani sonuçta biz için iş, işin, içinde olduğumuz için karşılaşıyoruz bir insanda. Ben Türkiye'de çok mufavide ile karşılaştım. Çok. Adam mufavide gibi inanıyor. Diyor ki Allah'ın yedi vardır. Yet Neyi kardeşim? Yedir, yedir, olmaz diyor. Yedi vardır. Allah istiva etmiştir. Ne? Yani arşın üzerinde değil mi? Hayır abicim. Allah istiva etmiştir. Ne bu istiva? Kelime Bilmiyorum. Yaramış. Allah istiva etmiştir. O yüzden diyor ki bu da mez Selef'in mezhebi ve bu cümleleri getiriyorlar. Ama cümleyi yanlış anlıyorlar maalesef. Biz inşallah Allah'ın nasip ederse ileride Kaidetül Murrakşiye'yi ile okuyacağız bu Risale'yi. O mufavidaları özel reddedir ama bu kitapta da yine diye vereceğiz. Akidetül Vasiyeli yeri geldiğinde. Devam inşallah. Bazen bu hususu şu sözleriyle dile getirebiliriz. Evet, bu selefin sözüymüş. Evet. Neymiş o söz? Bu buyruklar tevilsiz olarak geldiği gibi kabul edilir. He, yani onlar tevilsiz olarak kısmını almıyorlar. Geldiği gibi kabul edilir kısmını alıyorlar. Bak, evet. selef geldiği gibi almıştır diyorlar. Evet. Biz diyoruz ki geldiği gibi alıp bırakmamış. Tevilsiz demişler bir de. Yani evet. bir manası olacak ki o manayı tevil et veya etme. Demek selef bir manaya iman ediyor. Evet. İman kelimesinin sözünden açık istiva malum. Evet. evet. Onların bu sözlerini anlamayan kimseler bu ifadeler ile anlamı üzerinde düşünmeksizin lafı okuyup geçmek olduğunu sanmışlar. Hiç anlamı üzerinde düşünmüşün Çünkü anlamı yok. Lafı okuyup geç. Evet. O manada. Evet. Oysa bu batıl bir anı. Batıldır. Arayışmış. Evet. Çünkü burada nef tevilden ka kasıt. Bak nef tevilden kasıt. Evet. Şimdi nef tevil ne? Tevhid ne? Üstteki cümle. Evet. Dedi ya geldiği gibi alın tevilsiz şekilde. Evet. Buradaki tevilden kasıt ne olacak o zaman? Evet. Orayı oku. Burada nef tevilden kasıt Mananın hakik hakikati özü ve keyfiyetidir. Evet. Bak buna delalet eden oku bakayım. Burada bir dipnot var. Heh. Bu sözümüzü destekleyen şu var. Bunu tekşiştiren hususlardan yani. birisi de şudur. Evet. Onlar bazen şöyle derlerdi. Evet. Bu buyruklar geldiği gibi kabul edilir. Keyfiyet dispeti yoluna gidilmez. Evet. Yoksa onlar bunlar manası olmaksızın geldikleri gibi kabul edilirler, edilirler demiyorlar. Bak şimdi onlar ne diyorlarmış bir daha söyle. Onlar bazen şöyle derlerdi. Evet. Bu buyruklar geldiği gibi kabul edilir. Keyfiyet nispeti bak yanına şimdi. gidilmez. İyi cümleyi bak. Geldiği gibi kabul edilir. Keyfiyette Keyfiyet, gidilmez. Evet. Bak şimdi keyfiyete gidilmez. Şimdi Selef'in cümlesi böyle. Evet. Şimdi onlar bu cümle... Selef'in cümlesi böyle. Evet. Peki Selef şöyle diyor mu? Geldiği gibi alın manasız bir şekilde. Böyle demiyor bak. Evet. Öyle deseydi bunlar haklı olurdu mufavvide. Ama öyle demiyor. Evet. Şimdi baştan al oku anlaşılsın. Bunu pekiştiren hususlardan birisi de şudur. Onlar bazen şöyle derlerdi. Bu buyruklar geldiği onlar gibi... Onlar yani Selef. Evet. evet. Bu buyruklar geldiği gibi kabul edilir. Keyfiyet nispeti yoluna gidilmez. Ha, şimdi bu Selef'in cümlesi. Evet. Bu, bu cümle onların anladığı gibi şu şekilde değildir diyecekler. Neymiş? Yoksa onlar, bunlar manası olmaksızın geldikleri gibi kabul edilirler demiyorlardı. Evet. Yani manası olmaksızın alın kabul edin demiyordu Selef. Evet. evet. İşte bundan anlaşıldığına göre onlar manayı kabul ediyor. Fakat keyfiyeti red, ediyor, red ediyorlardı. Şarihin, mananın hakikati söz, sözüden kastıda keyfiyettir. O manayla mananın hakikati arasında fark gözet, gözetmektir. Şöyle ki onlar manayı kabul ederler. Hakikatini yani keyfiyetini ise reddederler. Keyfiyetle biz mana arasında ayırıyoruz şeref olarak. Biz manası bizim için malumdur. Keyfiyeti meçhuldür. İstivanın manası me Malum. Üstte olmak. Ama bu üstte olmanın keyfiyeti nasıl? Meçhul. Bilmiyoruz. Ha bizim üstte olduğumuzun, üstte olmamızın keyfiyeti maruftur bize. İşte o üstte olduğun şeye yapışırsın, oturursun, yaslanırsın bir keyfiyetin vardır bilebilirsin baktığın zaman. Ama Allah Azze ve Celle bilemezsin. Evet. Ha? Peki soru Latife babında. Şimdi biz Allah'ı görmedik keyfiyetini bilemeyiz. Peki kıyamet gününde Allah'ı gördüğümüzde keyfiyetini bilecek miyiz bilmeyecek miyiz? <gülüyor> ne dersin Naren abi? Çok ilginç bir soru değil mi? Şey, şimdi bir gün Şeyh İbrahim Ruhel'in halkasında oturuyoruz, şeyi okuyoruz. İnşallah e, bundan sonra da belki ona geçeriz direkt. Akyetül Vasiyeden sonra ona geçeceğiz zaten. E, Fetha Val Hamibiyyetül Kubra İbn Teimiyen'in çok önemli bir eser, çok önemli. Onu okuyoruz şimdi İbrahim Ruhel dersinde. Dersten sonra son 10 dakika sorudur. Sen dersin ortasında e, şey kağıdı yazarsın, öndekine verirsin, önden öne önden öne. En son o kitabı okuyan talebeye gelir, o ka talebe kağıtları toplar, ders sonuçta tek tek sorar Şeyh'e. Sorularından bir tanesi de buydu. Çok ilgimi çekti. Bütün talebelerin gözleri fırıldak gibi açıldı tabiri caizse. Şeyh dedi, biz şu anda Allah Azze ve Celle'yi görmüyoruz, bilmiyoruz. Yani Allah Azze ve Celle'yi görmüyoruz. Allah Azze ve Celle'yi arşının üzerinde görmüyoruz biz onu. Keyfiyeti bizim meçhul. Peki biz Allah'ı cennette inşallah görürsek cennete göre keyfiyeti bize malum olacak mı? Keyfiyetini idrak edebilecek miyiz? Anlayacak mıyız? Bu soruyu sordu İbrahim Ürheylü. Abicim İbrahim Ürheylü zaten biliyor, Akide'de üstas profesördür zaten. Benim en çok fayda insan. Allah razı olsun. Yani çok da özledim. Ama az kaldı inşallah gideceğim yani. Gideceğimiz. Şimdi dediler ki buna Şeyh böyle böyle abi bir cevap verdi. Subhanallah bu kadar ilmi cevap verilir ya. Yani. Dedi ki La yem bakay hazen. senin görmen keyfiyetini bildirmeni gerektirmez. Cüzen bir şeyleri idrak edeceksin Allah'a gördüğün zaman. Çünkü oh, aldığın bir haz olacak. Ama bu Allah'a keyfiyetini kuşatamasın. Neden? La tudrikuhul absar, yudrikul absar. Gözler onu idrak edemez diyor. Bu mutlak. Ne dünyada, ne de ayette. Gözler onu idrak edemez. Şimdi görme ile idrak arasında fark var. Şimdi biz geleceğiz ona. Yani sen bazen bir şeyi görürsün, idrak edersin. Şimdi örnek ver dedi ki, şimdi sen ayı görüyorsun. Ay. Evet. Görüyor musun? Görüyor musun? İdrak ediyor musun? Edemiyorsun. Hadi ed ed ed ediyorum diyen bir insan anlatsın şimdi ayın sıfatını bana. Diyor ki şimdi... Dokunma, dokunması Veya var. çok uzaktan tabii, çok uzaktan bir nokta görüyorsun. O nokta hayvan olabilir, araba olabilir, bir kurşun geçiyor olabilir, değil mi? Bir sinek olabilir, her şey olabilir. Şimdi gördün o, o noktayı. İdrak ettin mi? Ettim diyorsan o zaman anlat hani, neymiş o. Şimdi ben bir tane e, Türkçe alfabeden bir tane harf seçeyim. Tamam mı? Bu bu harfi böyle bir karton kartonun üzerine yazayım. Getirin bir kilometre uzar. Sen şimdi o kartonu görüyorsun. Değil mi? İdrak edebiliyor musun üzerinde ne var? Edemiyorsun. Heh. mahlukat mahluk Aciz olan basit bu mahlukatı bile idrak edemiyorsun. Allah'ı nasıl idrak edeceksin bu kadar azim bir şey? Değil mi? Allah Kur'an'ı ve la ee, min elmihi şey, yani onun ilminden hiçbir şey kuşatamazlar. Yani Allah Azze ve Celle de sen hiçbir şey kuşatamazsın. Düşün, mesela diyor ki, şey, düşün bazen bir köpek geçiyor mesela hızlıca, çok hızlı yürüyor, anlık böyle gözünün önünden geçti gitti. Sen o köpeği gördün ama idrak edemeyebilirsin o hızından dolayı. Hani nasıldı köpek, e, rengi tam nasıldı, değil mi? Boyutu tam nasıldı, gözleri nasıldı, e, görüyor muydu yoksa tek gözümü görüyordu köpeğin? Bir sürü şey var şimdi köpeğin. O yüzden diyor ki Allah'ı illa görmen, Allah'a idrak etmeni gerektirmez. Ama biz Allah'ı göreceğiz. Cüz'i olarak bir şeylerin idrakına varacağız ve o hazı alacağız. Aksi halde biz Allah'ı tamamıyla görüp idrak edebilseydik. Yani bu haşa Allah'ın azametine ters bir şey. Çünkü Allah o kadar azim ki onun azametini biz kuşatamayız, idrak edemeyiz. O yüzden Allah'ı görmemiz keyfiyetini idrak etmemizi gerektirmez. Tamam mı? Bunu da böylece anlamış olalım. Bunu böyle şeyde biraz daha açacağız. Allah Allah ayette görülüp görülmeyeceği olayında var. Onunda onu biraz daha böyle tafsille anlatacağız inşallah. Evet. İmam Ahmed Allah'ın rahmeti üzerine olsun şöyle demiştir. Evet. Yüce Allah ancak kendi zatının nitelendirdiği yahut Resulünün onun nitelendirdiği sıfatlarla vasfedilir. Bu hususta Kur'an ve hadisin sınırının dışına çıkılamaz. Evet. Bak, Bak demek ki bu İmam Ahmed ne ismini vermiş buna? Vasf ismini vermiş. Evet. Demek ki İmam Ahmed bunu bir vasıf olarak anlamış. Evet. İçi, i̇çi boş bir mana olarak alınmamış. Bak demek selef evet. mufavidaların dediği gibi dilmiş. Evet. Ve la yutaca'a'u'l-Kur'an hadis Yani Kur'an ve sünnetin e, sınırları dışına çıkılmaz. Önüne evet. geçilmez. Demek ki o zaman selefin de e, görüşü neymiş? Bu İmam Ahmed'in görüşünden anlıyoruz. Demek ki selefin de katında isim sıfatlar babı tevkifi bir baptır. Yani dondurulmuştur. Evet. Kur'an'da sünnette ne varsa odur. Onun dışında ne bir sıfat idafe edebilirsin. Ne çıkartabilirsin. Ne bir isim izafe edebilirsin ne çıkartabilirsin. Evet. Bak İmam-ı demek kavlinden onu anlıyoruz. Kur'an ve sünnetin dışına evet. çıkılmaz isim sıfat babında. Değil mi? Evet. evet. Bununla ilgili bir nokta var. Bakınız Mecmul Fetava Hı -hı. 5.26. Evet. Ahmet bin Hanbel Ehl-i Sünnet ve Cemaatin gerçek imamıdır. Evet. Tam anlamıyla Şeyhül İslam'dır. Evet. Künyesi Ebu Abdullah olup Ez El zuhri El-Şeybani, El-Mervezi sonra da El-Baghdadi diye bilinir. Önder imamlardan birisidir. Kur'an'ın yaratılması Kur'an'ın yaratılması mihnetinde sebat göstermiştir. 164, müdür müdür ya, evet. 164 Hicri yılında doğmuş, 245. yılda vefat etmiş. hocası Nua, Numa, da şöyle Hamad. Hamad Hamad yazıyor? Da, yok Hammad. Ha, yani. Buhari'nin tamam. hocası Nuaym bin Hammad da şöyle demiştir. Allah'ı yarattıklarına benzeten kimse kafir olur. Bak şimdi selef'in se selef ya hep selef diyoruz ya şimdi. Evet. Bak selefin mezhebi neymiş? Mesela bu yok mu günümüzde hala ahbaşlar vesaire başkaları? Selefin mez mezhebi böyle böyleydi, tevildi, tatildi bilmem ne. Yok böyle bir şey. Bak evet. görüyorsun İmam-ı Ahmet'in sözünü net. Kaynaklar ortada. Evet. Bine, yani e e e evet. Nuhaym İbn-i Hammad, İmam Bukhari'nin şeyhi. Evet. Bak lafızlarına bak ne diyor oku. Allah'ı yarattıklarına benzeten kimse kafir olur. Evet. Allah'ın kendi zatına nitelendirdiği sıfatları inkar eden de kafir olur. Bak şimdi. Diyor ki Allah'ı mahlukatına benzeren kafir olur. Şimdi buraya kadar bir sorun yok. Ne yani ne, atıyorum mesela ah başları al ah günümüze. Değil mi? Evet. Ne onlara delil delildir bu evet. ne bize delildir şu ana kadar. Devam et. Allah'ın kendi zatını nitelendirdiği sıfatları inkar eden de kafir olur. Tamam. Yine ne bize reddiyedir ne de onlara. Çünkü diyorlar ki tamam Allah'ın kendi zatını ispat ettiği sıfatı inkar edemeyiz. Allah'ta yedi 7 tane kendisini ispat etmiştir. Onları inkar edemeyiz diyorlar. Tamam ne onlara delil ne bize. Tamam. Allah'ın kendi zatını nitelendirdiği vasıflar vasıflarda da Hı. Resul'ün onun nitelendirdiği vasıflarda da ne teşbih söz konusudur ne de temsil. Heee. İşte burada bir hediye var. Ne reddiye var? Çünkü onlar ne demişti? Selefin iki görüşü var. İki şekilde anlayabilirsiniz. Ya ispat ya da mufavvidalık. Evet. Bak Hamadim'in ne teşbih ne de temsil. Demek ki bunun içinde bir mana ispat ediyor. Evet. Tamam mı? Heh. Demek ki içinde bir mana ispat ediyor. Demek ki mufavvidalık değil. Evet. evet. Diplot vermiş burada da. bunu el Ulum adlı eserinde senediyle kaydetmiştir. Evet. El-Elbani Muhtasarul Uluv sayfa 184'te Tamam bu kitap basıldı Ümül Kura tarafından evet. yeni. Evet. Sana bahsetmiştim ben evet. bu kitap bu kitap basıldı. Muhtasarul evet. Bu sahih bir isnaddır demektedir. Evet. Nuayn bin Hammad Ebu Abdullah El-Huzai El-Bervezi diye bilinir. Evet. Hadise dahi ilk müsünnet toplayan kişidir. İnsanlar arasında fera, feraizi en iyi bilen kişiydi. 220 Hicri yılında vefat etmiştir. Allah'a emanet olun. Devam. İbn-i Teybi'ye Rahimullah'ın burada